Konuşurken, fikir benden mi çıktı, onlardan mı çıktı tam emin değil. Ama benim için de zaten burada bir şey yapma isteği vardı. Bahane de bu bir şey yapma isteğine çok iyi hitap eden bir şey. Çünkü genelde konferanslar, sempozyumlar vesaire, yazmak, çizmek, edebiyat bunlarla ilgili yerlerde bir çerçeve vardır. Ona az çok uymak zorunda kalırsınız. Bir süre sınırı vardır. Burada da var süre sınırı tabii ki. Ama normalde standart süre sınırlarından daha uzun bir süre olduğu için İnsan daha serbest düşünebiliyor, istediklerini daha iyi ifade edebileceğini hissediyor. Ee, konuşurken yani bahane gibi bu konuşmaların da mümkün olduğunca mevcut 3 sergiden onlar üzerine kurulu olmasa da ilham almasının iyi olabileceğini konuştuk. Ben de böyle bir zoraki bir şey istemiyordum ama gerçekten de sergileri gezdiğim zaman konuşabileceğim şeyi bir çerçeve kazandırabileceğini gördüm 3 sergilerinde. Kabaca onlardan bahsederek başlayayım. Konuşma bu işler hakkında, onların hareketli hikaye anlattık hakkında olmayacak ama bir şekilde bunlarla ne kadar sizin kafanızda konuşma süresince ilişkili olabilirse benim için o kadar iyi başarılı olur. Aslı Çavuşoğlu, Fatma Bucak ve Sarkis'in sergileri aslında çok zorlamaya gerek olmadan, fazla uç bağlantılar kurmak için gayret etmenize gerek bırakmadan doğrudan hikaye anlatmanın, bir hikayeyi devralmanın bir şey hikayeleştirmenin üç farklı yolu hikaye denen çok biliyorum metinler birazcık gevşek, fazla genel duruyor ama zaten öyle bir şeyi ben onu spesifikleştirmeye çalışacağım. Buna ilişkin üç yaklaşım gibi görünüyor. Aslı çalışma olmuyor kabaca. Arkamızda çok da tarif edemediğimiz, tanımlayamadığımız kırık dökük parçası olduğunu az çok hissettiğimiz ama ne yapacağımızda bilemediğimiz, önümüzde hazır bulduğumuz bir gelenek, bir tarih bir geçmiş bir şey var. Onun başkaları tarafından tarihi yazılmış bir hikayesi var. Ama biz de o hikayeyi olduğu gibi kabul etmek istemiyoruz. Yani olduğu gibi kabul etsek bile o hikaye bize ikna edici gelmiyor. Onun parçalıklarının hakkını vermek istiyoruz ve şimdi şu anda yaşadığımız hayatta kendimiz ona bir şey katarak o hikayeyi bugün de tekrar bir şekilde e, deneyimlenebilir, sahiplenebilir hale getiriyoruz. Fakat bu canki bambaşka bir yaklaşım. Orada da aslında bir geçmiş ağır bir insanlık deneyimi, ağır ya da güzel ya da karmaşık bir insanlık deneyim var ve biz kendi yaşadığımız deneyimi çok kişisel olduğunu zannettiğimiz bize has olduğunu zannettiğimiz deneyim birden o çok daha büyük anonim neredeyse hikayenin bir parçası. Hem o bütünü bütünle ilişkili bir parçası hem de o parça aracılığıyla o bütün aracılığıyla kendi hikayemize baktığında bize iyileştirici, e, tanımlayıcı, tarif edici, dünyadaki hayattaki yerimizi tarif etmemize yardım eden büyük bir hikaye olarak, gören bir hikaye anlatma, anlayışı gibi okudum ben Fatma Rucu anlayışını. Mitler, e, İslam Hristiyanlık karşılaştırması yapılabilir burada ama özellikle İncil'in e, insanlara sunduğu tükenmeyen, sürekli yeniden yorumlanabilen, hafif kapalı e, hikayeler e, denizi. E, hep teknoloji hisleri kadar değişsin, siyasi sistem ne olursa olsun, toplum nasıl işliyor olursa olsun hep bir şekilde yankısını bulan, insanların kendi tekrar tekrar ele alıp yorumlayabildiği eskimeyen hikayeler olarak orada bir yerde duruyor. Fatma Bucağ'ın hikayeye yaklaşımı bana böyle geldi. Sağ kesin ki ise bana daha hikayeyle bu şekilde değil de profesyonel olarak hikaye yazmak, hikaye yazmış, hikaye yapmış, insanlarla ilişki kuran birinin hikayeyle ilişkisi gibi geldi. Yani ne yapıyor? John Cage'cinin yaptığı bir şey var. Sağdaki John Cage ile çok kişisel bir ilişkisi var. John Cage'i önemseyen biri ve John Cage'den çok şey öğrenmiş. Ve yaptığı kişisel olarak evet yaptığı şeyin de John Cage ile ilişkili olması, onun için hikayenin nasıl ilgilendiği şey. Ben kendim de roman yazan biriyim. Kişisel hikayemden çok fazla bahsetmeyeceğim ama yani burada ...size bahsetmeye çalışacağım, sizin de katılarak sorularla lütfen... E, ...zenginleştirmemizi isteyeceğim e, mesele... E, ...benim roman yazıyor oluşum. Bütün bu sorunlarla e, bu süreçte kendim uzun bir hikaye yazmaya çalışırken karşılaştım. O yüzden aslında bugün hikaye hakkında konuşma yapan biri olsam da... ...bu konuların hiçbiri hakkında çok net, çok formüle edilmiş fikirlerim yok. E, arada bir formüle eder gibi olsam da... Sonuçta okuduğum her yeni kitap, hikaye ile ilgili her yeni <gülüyor> fikir ya da okuduğum somut bir hikaye e, sabitlendiğini düşündüğüm fikirlerini birden dağıtıveriyor. E, kendi maceramdan bahsedeyim hala sürmekte olan bir macera ve artık e, psikolojik olarak beni zorlamaya başlayan macera. Çünkü neredeyse kendimi bildiğim ben roman yazıyorum ve e, hala roman yayınlanmadı. Ve çevremdeki insanların nazarında da artık şey olmaya başladığımı hissettiğim için Ha Emre roman yazıyor, ama nasıl gidiyor gibi hafif artık dalga geçmenin işine gelen Emre ve romanı gibi bir hikayeye dönüşmeye başladığı için sorunlu bir şey. Ama bir taraftan bunu şeye de çevirmek istemiyorum. Bir zamanlar öyle bir kaçışım oluyordu. Ee, yazıyorum ama işte öyle 10 senede 6 tane romanım olabilirdi. Hala bir tanesi uğraşıyorum. Demek ki uğraşıyoruz yani. Başkaları gibi yazmıyoruz. Gibi bir öme vesilesine çevirmiyorum artık bunu. Çünkü hakikaten zorlanıyorum. Yani bu hikaye metninde bahsettiğim hikayenin güzelliği, tarihi ve zorluğunda aslında benim ilgilendiğim şey zorluğu. Ee, dediğim gibi hikaye konusunda fikirler çok pratik bir şekilde benim gün be gün meşgul olduğum sorunlar olduğu için e, çok fazla şey var aklımda, çok dağınık. Neresinden konuşmaya başlayacağım falan da bilemedim. Dolayısıyla sizin hepiniz bir şekilde, farklı araçlarla da olsa hikaye anlatmak, hikaye dinlemek, okumak hikaye denen şey hakkında muhakkak kafa yormuşsunuzdur. Ee, benim bu kafamdaki dağınıklığı engellemek için biri olsa, arada katılırsanız, beraber konuşursak çok sevinirim. Ee, Şeyden de, bu yıllar önce Clauston, Alman şahri Clauston bir yazısını okumuştum. Dün gece birden o aklıma geldi, onu karıştırayım dedim. Ee, Psikanalist vesaire olmadan çok yıllar önce 1700 yılların sonunda yazdı. Zaten iki tane temel yazısından bir tanesi. insanların düşüncelerini bir başkasıyla konuşurken bulmaları üzerine diye bir yazı. Aslında e, hikaye anlatmak konusunda da böyle. Benim şu anki bir performans olan, ne kadar hazırlanırsam hazırlanayım, hazırlıksız yakalandığımı hissettiğim şeyde de böyle. E, bir hikaye dediğimiz zaman aklımıza başı sonu, başı ortası sonu belli olan bir Olay geliyor kabaca ee, ve bunu yazan insanı bir herhangi bir hikaye okurken de bunu yazan insanın aklını seyrediyoruz aslında. Bir şey düş bir şey yaşamış, bir şeyi gözlemlemiş, ardından bunu kafasında planlamış, bir sıraya koymuş. O sıra ister demin bahsettiğim sırayla olsun, ister bu sırayı bo bozarak da olsun ve onu kağıdın üzerine koymuş. Biz de şu anda onu okuyoruz. Ama e, Düzenli bir hikaye, hikaye okuyuz. Hikayeden kastım elbette hikaye, roman, film, her şey girebiliriz. Ee, bir noktada şunu öğreniriz ya da şunun farkına veririz. Ee, hikaye denen şey insan zihninin bu kadar da tasarlayarak yapabildiği bir şey değil. Ee, tasarlayarak yapabilen sanatçılar, insanlar elbette var. Ama e, o tasarlanma da ancak çok genel bir çerçeve içinde kalabiliyor. Sonuçta hikaye hayatla çok iç içe bir şey ve siz yazmaya ya da birine bir hikaye anlatmaya başladığınız anda karşınızdaki insanın verdiği tepkiler, vereceğini hayal ettiğiniz tepkiler, başkalarına vermiş olduğunu gördüğünüz tepkiler sizin o hikayeyi oluşturmanızda olmazsa olmaz role sahip. Dolayısıyla ben de romanımı yazmaya çalışırken e, takıldığım her yerde hayal gücümün bittiğini, e, Kahraman, şunu yaptıktan sonra ne yapacak diye kendime sorduğumda, kala kaldığım anlarda birileriyle konuştum ve birileriyle konuşmak her zaman inazılmaz bir şekilde işe yaradı ve konuşurken, anlatırken daha önce düşünmediğim şeyleri o insanı anlatmaya başladığımı fark ettim. Bu aslında hikaye anlatmanın buna ne kadar inandığımı bilmiyorum çok emin değilim ama hikaye anlatmak denen şeyin sözel kökeni. İnsanların yazılı kültürden de önce birbirlerine hikaye anlatarak ortak cemaat haline gelmelerini e, filan aslında galiba bir doğruluk payı, hakikat payı taşıdığını gösteriyor. Söylemek, yazmaktan çok başka bir şey. E, aslında hikaye dediğimiz şeyin, bugün roman, sinema dediğimiz şeyin tarihi, bu sözlü hikaye denen şeyin bozulması, sona ermesi, yok olmasıyla filan başlayan ayrı bir tarih. Ama sözlü hikaye geleneğiyle bu okumuş alanlarınız vardı. Nurgan Gülbiliğin Türkçe çok güzel çevirdiği Walter Benjamin'in hikaye anlatıcısı, yazısında da bahsettiği gibi, aslında paylaşılan kültürü, geleneği, tarih ediyoruz şeyi taşımanın yoluydu hikaye şey. Bazı insanların yeteneği vardı, sesi güzeldi, hitabeti güçlüydü, hafızası kuvvetliydi ve aslında çok uydurmaya ihtiyaç da duymadan, sadece süsleyerek bütün içinde bulunduğu cemaatin, kabilenin, dünyanın, kültürünün alışkanlıklarını, başkalarına ateşin etrafında toplanarak, bir salonda toplanarak ama bir kalabalığın merkezi olarak aktarıyordu. Dolayısıyla hikaye dediğimiz şey, geleneksel kültürlerde, doğuda batıda bunu fark etmediğini artık sözlü kültür üzerinde bir araştırma yapıldığı bugünlerde çok iyi biliyoruz. Ee, kültür demen şeye sadık kalma üzerine kurulup, onun devam ettirilmesi, unutulmaması gereken bir şey olduğu fikrinin içinde olduğu bir fikirdi. Hikaye anlatıcılar dolayısıyla bir tür rehberlerdi. Kültür dediğimiz şey onlarda toplanıyordu. Onlar da onu başkalarının yapamadığı kadar güzelleştirerek diğer insanlara aktarıyorlardı. Ve hikaye anlatıcı denen insanlar azalmaya başladığı zaman bir kültür de aynı zamanda ölmeye başlıyordu. Ölmese de fakirleşmeye, ayrıntılarını kaybetmeye başlıyordu. Sözlü hikaye geleneği böyleydi. Ama hikaye denen şey... Bu sözlü hikayeler yazılı kültüre geçirdikten sonra kayda geçirilmeye başladığında insanlar hikayelerin sadece yaşanan, hep beraber paylaşılan şeyler hakkında değil, insanın tek başına kendi kafasının içinde yaşadıkları da ilgili olabileceğini inanmaya başladıktan sonra yapılmaya başlanan hikaye anlatıcılığının kültürle ilişkisi böyle bir ilişki değildi. Çok daha bireysel bir ilişki başladı çok daha bireysel bir ilişki başladı. Artık filan gibi lafları konuşmanın şeyi yüzünden söyleyebilirim. Hiçbir şey böyle olmadı muhtemelen. Yani geç bir şey böyle başlamadı. Yavaş yavaş oldu. Hala kültürü sürdürmek için amacı bu olan yazarlar aramızda. Ama edebiyat dediğimiz şey, modern edebiyat dediğimiz şey, bugün okuduğumuz romanların filan kökeninde ben kültürle ilişkinin sürdürmekten ziyade onu kişisel olarak dönüştürmek, parçalamak, değiştirmek olduğunu düşünüyorum. İsterseniz şu anda artık Miad'ın doldurduğu düşünmen, e, geleneksel 19. yüzyılda en mükemmel formunu bulmuş romanlara bakın. İster bugünü 19. yüzyılın tarihe karıştığını, işte bir tanrı anlatıcının, bütün insanların zihinlerinin kafalarının içine girip onlar arasındaki ilişkileri, aynen bir tanrı gibi görebildiği bir hikaye anlatma anlayışının tarihe karıştığını düşünen yazarları yazdığı kitapları düşünün. E, kültürle ilişkinin bireysel bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Ama bir taraftan da, e, dijital çağda teknolojinin böyle hepimizin kafası bunlarla doludur. Artık hızlı bir çağda yaşıyoruz. Artık 500 sayfalık roman okumaya kimsenin vakti yok, fırsatı yok. Artık Twitter'a uygun kitaplar yazılmalı. Falan. Bütün bu tartışmaları anlıyorum ve insanların bunlara daha fazla kafa yollaması gerektiğini, kitap kitap yazma eyleminin, hikaye anlatma eyleminin bunları hesaba katmadan var olamayacağını ben de düşünüyorum. E, ama bütün bu hıza rağmen bir taraftan da bakıyoruz. İşte roman hala en çok satan tür. İnsanlar 800 sayfalık kitapları oturup şakır şakır okuyorlar. Bunun da bir taraftan açıklaması yok. Bunun bir taraftan açıklaması yok ama buna önerilebilecek açıklamalardan bir tanesi, eskiden çok batı merkezli bir sanat olan roman sanatının, bugün artık Asya'da, Afrika'da kendilerini ifade etmek kanalları bulan insanlar tarafından, keşfedilmeye başlamış olması ve bir kültür, bir topluluk kendisini keşfetme yollarından bir tanesinin, iletişim yollarından bir tanesinin artık kendisi için de mümkün olduğunu, kendisini de kullanabileceğini keşfettiği anda hemen kendi toplumsal, ulusal, başta sözlük kültürle ilgili konuşurken bahsettiğim topluluk halindeki hikayesini anlatma gücüsüne kapılıyor. Şu anda Amerika'da, ben İngilizce bildiğim için İngilizce çevrilen kitapları, romanları falan takip etmeye çalışıyoruz. Görülen hep Afrikalı bir yazarın son 50 yıldaki Afrikalılık deneyimi hakkında bir roman yazması. Birey hikayeleri elbette var bunun içinde ama insanlar önce içlerini dökmek ve biz de vardık, siz bizi görmediniz. Şunun hikayesini önce bir anlatalım da ondan sonra sizin gibi çok daha bireysel, psikolojik sorunları ele alan kitaplar yazabiliriz diyorlar. Ve şu anda bir enflasyon var. Ee, Türkçeden yabancı liraya çevrilen kitaplar az ama çevrilen kitapların da çevrilebilme kriterlerinden bir tanesinin az çok bu olduğunu görüyorsunuz. Türkiye denen yerde, hiç tanımadığımız yerde insanlar nasıl yaşıyor, nasıl yaşamış? Dünyayı nasıl görüyorlar, bizi nasıl görüyorlar, bize şimdiye kadar birikmiş olan öfkeleri mi? Bunları görmek istiyor insanlar. Ama bir de bütün bunlardan bağımsız olarak ee, romanın bu toplumsal boyutu, hikaye anlatmanın toplumsal boyutundan bağımsız olarak benim başta çok kabaca bahsettiğim kişisel deneyiminden de çıkan çok daha çoğunlukla çok az insanı ilgilenen düzeni hissettiğim için fazla konuşmadığım, kendimi e, inek öğrenci filan gibi hissetmemeye ulaştığı için de çok bahsetmeye çalıştım. çok daha küçük teknik sorunlar var. Aslında okuyucu olarak hikaye okurken, hangi formda olursa olsun hikaye okurken e, bu sorunların bu sorunları tam teşhis edemiyor olabiliriz. Ee, ama bir şekilde o sorunların varlığını hissederiz. Adını koysak da koyamasak. Yani akmıyor bu hikaye. Yani bilmiyorum, bana samimiyetsiz geldi gibi terimlerle ifade ettiğimiz şeyler aslında bir yazarın onu yazarken muhakkak hissettiği ama bir şekilde halledemediği sorunlardır bence. Bir hikaye kusursuz mu olmalı, aksamamalı mı o ayrı bir tartışma, o yazardan yazara değişen bir şey. Ama eğer gerçekçi bir romandan, gerçekçi bir hikayeden bahsediyorsak bu üzerine en fazla düşünülmüş, hakkında en çok yazılmış ve en çok örneği verilmiş hikaye anlatma türü, en baskın hikaye anlatma türü olduğu için e, oradaki teknik problemlerden bahsetmemiz mümkün. Bu hikayeyi niye sevmedin? E, sanırım bahanede Merve Ünsal'ın e, yapacağı şey öyle, ben de merak ediyorum gideceğim. Tek bir metni derinlemesine tekrar tekrar okuduğunuz zaman neyin aksadığını? dinle ilgili sorun mu olduğunu, yazarın bize biraz sonra bahsedeceğini söylediği konu üzerine getire kadar düşünmediğini, onunla bir tekrar hissetmediğini. Bundan mı kaynaklandığını, içerikten mi, biçimden mi, neden kaynaklandığını görmemiz mümkün. Ve bana öyle geliyor ki gerçekçi dediğimiz yani işte en mükemmel örneklerinden Tomassman'ın Tolstoy'un Dostoyevski'nin verdiği. çok saygı duyduğumuz Uzun kitapların yaptığı gerçekçi edebiyat dünyada bizim, şu an hep beraber, şu anda şurada yaşamakta olduğumuz dramın hikayesini deneyimlediğimiz gerçekliğe en yakın şekilde, onu en iyi gösterecek şekilde anlatmanın yolları yani çok soğuk, teknolojik diyebileceğim bir şekilde keşfedildi, çözümlerdi. Yani birazcık bunun üzerine kafa yoran, akıl yürüten birisi, kusursuz bir hikaye, kusursuz bir şekilde işleyen, kendini gayet güzel okutan, demek istediği şeyi gayet usulculu bir şekilde söyleyen bir hikaye yazabilir. Zaten bu yaratıcı yazarlık kurslarının falan da bundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir şey öğretiyorlar orada. Yaratıcı yazdığını, yazarlığı öğretmediğini %100 inanan biri olarak orada önemli bazı şeyleri öğretebildiğini, bu öğrenme sürecinin hızlandırılabildiğini düşünüyorum ben. Ama e, gerçekçi romanın konvansiyonlarını, artık hepimizin alıştığı, karşımızda çok zeki bir yazar yoksa sadece sıkılarak okuduğumuz konvansiyonları ee, şeyle öğrenmeye çalış, çalışmakla başlayan yazarlık süreci bir süre, bir süre sonra hikaye dediğim genel şeyin bununla ilgili olmadığı düşüncesine varmamızda sonuçlanıyor. Yani evet kusursuz bir roman yazılabilir, bir olay çok güzel bir şekilde anlatılabilir, insanlarda bayıla bayıla okur bunu. Ama hikaye anlatmak denen şey bu mu olmalı? Sadece bu mu? Ee, bundan başka bir şey olabilir mi? Bundan başka bir şey olabilir mi sorusunu sormak zor çünkü. Roman okuma deneyimi o kadar uzun bir geçmişi olan, o kadar fazla örneği verilmiş ve insanların o kadar fazla kendi hayatları içinde örneğiyle karşılaştıkları şeyler ki eninde sonunda bir alışkanlığa dönüşüyor. Neyin okunaklı olduğu, neyin hayatı anlatmanın en iyi yolu olduğu konusunda hepimizin kafasında doğallaşmış bir tanım ve kabul var. Bu söylediklerimde hiç yeni şeyler değil elbette. Yani 1920'li yıllardan itibaren falan bunlar çok hararetli bir şekilde konuşulmaya başlandı ve aslında yani birazcık güncel sanatla ilgilenen birisi edebiyatla o kadar fazla ilgilenmeyen birisi bugün edebiyatına baktığı zaman şu soruyu sorabilir. Yani 1940'larda, 50'lerde, daha bunun 50 sene önce yaşayıp bir şeyler üretmiş bazı adamlar Andy Warhol'lar, Joseph Boyce'lar bir şeyler yaptılar. Sanatın ne olduğu ile ilgili bazı fikirler ileri sürdüler ve onların etkilerini çok hızlı gördük. Edebiyatta bu niye böyle değil? Yani aslında 1920'lerde hikaye anlatmanın ne olduğu, nasıl bir şey olması gerektiği konusunda çok radikal fikirler öne sürüldü, çok radikal deneyler yapıldı. Ve bunların aslında her şeyi baştan aşağı değiştirmesi gerekirdi. Yani artık Dostoyevski roman yazamıyor olmamadık. Yani bu çok ilerlemeci bir anlayış. Hak veriyorum bir tarafıyla. Bir tarafıyla hala eski tarz roman yazılmasına, aynen güncel sanat çağındayken Tuvala resmi yapılmasını da anlayabildiğim gibi anlayabiliyorum. Ama bir taraftan da hakikaten eskiyen bir şeyin insanlar tarafından hala nasıl bu kadar iştahla heyecanla okunabildiğini de anlayamıyorum. Çünkü geleneksel hikayenin, bir kahramanın başından geçenleri üçüncü şahıs anlatıcıyla ya da birinci şahıs anlatıcıyla hikaye eden bir hikayenin bugün yaşadığımız gerçeklikle gerçekten uyuşmayan temel bir tarafı var. Sizin de bu konudaki deneyimlerinizi duymak isterim. Ben de oradan hareketle devam etmek isterim. Yani bugün 400 sayfalık bir ailenin ya da bir bir herhangi bir bize benzeyen bir insanın başından geçenlerin hikayesi, çok da deneysel yollara başvurmayan, bunu dümdüz düz anlatan bir hikayenin sizin için heyecan verici tarafı nedir? Heyecan duyuyor musunuz? Yoksa siz de sıkıldınız mı bundan? Bundan sıkılıyorsanız, daha deneysel olduğunu, bütün bu hikayeyi bambaşka bir şekilde, çok daha taze bir şekilde anlattığını bildiğiniz başka bir kitabı. Mesela hemen ilimin altındaki örnekler James Joyce'un Yulisesi. Ya da Kafka öyle olmaktan çıktı ama çok daha yeni, genç, Amerikalı, İngiliz, Fransız bir yazarın e, tuhaf romanını okumak karşısında duyduğunuz tereddüt neden kaynaklanıyor? E, bir hikayede ne arıyorsunuz, ne arıyoruz, ne bulmak istiyoruz ya da neyden bıktık? Bunlarla beraber konuşmak isteriz. Kimse konuşabilecek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama tanıdığım insanların en azından öncülük yapmasını isterim. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan nereye gideyim? Senden bir örnek vereyim. Yani ben mi bir örnek vereyim? <gülüyor> <gülüyor> ben de geçecek şey sonra konuşacağız diye düşünüyorum. Yok yok, bitecek <gülüyor> değil. Yani o zor bir soru ama bir yandan da cevabı çok kolay, anlatması çok kolay. Ee, Yani bütün o anlattığım yöntemler hani ya ilerlemek gibi mantıkla bazıları ıslatıya işler bazıları yöngüye girmeliydi hipotez o bence zaten öyle düşünmüştüm ama ee, dediğin şeyler veya hikaye anlatmak için elimizde bulunan e, neyse araç tutusu yaratıcı yazarlık atölyesinin bir kısmının çok farkında olup bir kısmı ile ilgilenmediği bir araç kutusu bu çok farkında bir şey ama aslında bir bağlantı kurmak için Türk sanat etkilerinin yaptığı gibi bir hani, okuyanla bir ilişki kurmak için. O ilişkinin doğası da bizim onu seçmemizi belirliyor. Çok agresif, çok provokatif bir şeyi seyrediyor birisi. Birisi de hani onunla beraber dünyayı gezecek filan böyle bir şeyi seyrediyor. Yine de ama tam evet. evet. Ama yani sonuçta e, hikaye ile ilgili varsayımlarımızı bir süreliğine askıya aldığımız zaman yaşadığımız şey sadece ''Aa edebiyat böyle de olabilirmiş'' gibi bir şey olmuyor çoğunlukla. Çünkü edebiyat sadece edebiyatla ilgili değil. Yani sakisten kısaca bahsederken söylediğim gibi şöyle bir edebiyat da yapılıyor. Edebiyat hakkında edebiyat. Hayatla ilgili bir anlam üretmek, bir şey söylemek gibi bir dertle ilgilenmiyor. Bu da gayet meşhur bir edebiyat çabası. Edebiyat tarihinin kendisini edebiyat yapma biçim, hikaye anlatmak denen şeyin sahteliği, gerçek dışılığı daha fazla ilgisini çekiyor ve şimdiye kadar edebiyat yapma biçimleriyle ilgilenen edebiyat yapıyor. Böyle bir edebiyat çok uzun süre özellikle Anglo-Sakson dünyada hakim oldu. Çok daha intelektüel, çok daha kitaplardan beslenen, kitaplar hakkında olan kitaplar yazmak. Orada da çok ilginç, çok zihinsel oyunlara ve e, şaşırtmacalara dayalı ve sonuçta bir tür hayatla ilgili de anlama derinliğe ulaşan kitaplar yazıldı ama onun bir çıkmaz sokak olduğu anlaşıldı. Sonunda, eninde sonunda benim bugün görebildiğim uzun süre küçümsenmiş olan e, bir hayat görüşüyle beraber çöpe atılmaya çalışılmış olan Tolstoy'cu roman başka dönüşüm uğramış bir formda bile olsa bugün e, tekrar ortaya çıkıyor. Yani tek bir anlatıcı, her şeyin farkında olarak kocaman bir hikayeyi anlatamaz düşüncesi 50 senelik bir yerinden edilme çabasından sonra tekrar bugün geliyor, karşınıza çıkıyor. Çünkü bir hikayeyi her şeyin farkında olan bir üçüncü üç tekil şahıs anlatıcının anlatmasıyla sınırlı bir bakış açısı olan, sadece bazı şeyleri bilen, gören ve bununla yetinen bir anlatıcının çarpık dünya görüşünün hikayesini, mesela William Faulkner'ın yaptığı şey ya da Virginia yaptığı şey, Cemil Söğüs'ün yaptığı şey buydu. Yani ben dünyayı böyle anlatamam, çünkü dünyayı böyle yaşamıyoruz. Dünyayı hepimiz bambaşka deneyimliyoruz. Hepimizin deneyimleri farklı, çocukluğu farklı, hayatı farklı, e, zekalarımız farklı, her şeyimiz farklı ve dünyanın bir kısmını sadece tek bir insanın görebildiği biricik bir şekilde görüyoruz ve bunun hakkını vermeliyiz. O zaman daha gerçek, hepimizin yaşadığını, deneyimlediğini, benzer bir dünya deneyiminin resmini sunabiliriz. Burada da bir resim sunma gayreti vardı. Sadece bazı an Tolstoy'un, Dostoyevski'nin sunduğundan daha gerçeğe sadık bir resim sunma gayreti vardı. Ama bir süre sonra şeyin de farkına varıyorsunuz. Yani orada varsaygımız ben acaba bu kadar bel bağlanabilecek, içinden bakıldığı zaman çok daha doğru bir resim sunabilecek bir ben fikrim. Yani kendimiz ve o kendimizin çarpık bakışı, başkalarına benzemeyen bakışı, acaba bu mu? Dünyayı görmenin doğru şekli bu mu acaba? Yani birazcık empresyonizm mi, klasik resim mi gibi bir tartışmayken bu. Empresyonizmin bitmesi, post-empresyonizmin gelmesi bu ve bugün tekrar hiperrealist resimlerin gayet yapılabiliyor olması gibi. Burada da bu tip tartışmaların artık bittiğini, hikaye anlatmak denen şeyle bir yazan biri olarak ilgilendiğiniz zaman görüyorsunuz. Ve aslında inanılmaz bir çoğunluk var, çoğunluk var ve roman denen şeyin tanımı da burada anlamsızlaşıyor. Yani ben roman yazıyorum demek şu anda aslında bu az önce bahsettiğim yaratıcı yazarlık kurslarında gayet usulü yöntemi nasıl yapılacağı öğretilebilecek olan şeyi yapmak anlamına geliyor. Roman yazmak, hala öyle lafı kullansak alışkanlıktan bile artık bence her şey mümkün olduğu sınırsız bir özgürlük alanı. Yani kahraman, e, girişten, gelişmeden ve sonuçtan oluşan ya da bu, bu sıranın değiştiği bir hikaye hattının olması, olayların olması, e, şeylerin, olup bitenlerin sebeplerinin ya da sonuçlarının verilmesi ya da incelenmesi, bunların hiçbiri olmadan da bir tür hikaye anlatılabiliyor. E, aslında herkesin kendi başına hikaye denen şeyi, hikaye anlatmak denen şeyi baştan tarif edebileceği çoğulluk yaşıyoruz ve bunun örneklerinde görüyoruz. Benim Türkçe çevirmedi sanırım ama son zamanlarda birbiriyle çok ilgisiz hem zaman hikaye anlatmakla ilgili fikirleri hem yaptıkları şeyler birbiriyle tamamen zıt iki yazardan çok etkilendim. Bir tanesi Norveçli yazar Karl ve Klaus diye bir yazar. Yakında Türkçe çevirisi birisi almıştır çevirir diye düşünüyorum. Diğeri de İngiliz Edward St. Aubin diye bir yazar. İkisinde çok uzun, altışar ciltlik romanları var ki, Proust uzunluğunda, işte 600'er sayfalık, 6 cilt. Ben bir cildini okumaya başladım falan ama anlıyorsunuz ne olduğunu. İngilizceye iki cilt çevrildi ve şu anda Knausgard'tan bahsediyor herkes. Çünkü Knausgard'ın yaptığı şey, 6 cilt boyunca roman mı, hatırat mı, karar veremediğiniz, karar verip vermemenizi de önemsemeyen çok kişisel bir hikaye anlatmak. yaşadığı gündelik hayat gibi bir olaysızdır. İçinde hiç dramatik bir şey olmayan. İşte ölümlerin, komploların, cinayetlerin, büyük aşkların falan hiç olmadığı. İşte bir tane gençlik partisi için 16 yaşında bir tane çocuğun bir al almaya çalışırken yaşadığı güçlükler 100 güç sayfa. Ee, ya da evde gece uyuyamadığında salona gidip sigara içerek işte kütüphanedeki kitaplara bakıp hangisi uykum getirir diye bakması 150 sayfa. Bunlardan oluşan 7000 sayfa ayarladım ama bu hikâyenin bir taraftan da bütün bu sıradanlığı ve teorik olarak sıkıcılığıyla sizi inanılmaz bir şekilde alıp götürdüğünü düşün. Çünkü bir otobiyografik ben'e, yani bizim ilk tepki olarak şey diyeceğimiz, ya bana kendi hayatın hikâyesi anlatma, ben ne yapayım Hatırat olarak yazacaksan yaz, okuyayım diyeceğimiz bir hikâye cesaretle bütün ayrıntılığına sadık kalarak ve onun daha yüce başka bir anlama gelmesi için de çabalamadan olduğu gibi yazıyorsunuz ve okuyucular bunu inanılmaz bir e, soku gibi okuyorlar. Bir bu. Öbür tarafta Edward Saint Owen dediğim adamın kitabı. Bambaşka bir kitap. O da Nabokov'dan Proustan yani düz yazının güzelliğine e, fazla özen gösteren, cümle düzeyinde, tek tek cümlelerin güzelliğine ve ilginçliğine fazla emek vererek kocaman bir yapı inşa eden yazarlar soyundan geliyor. Ama bunu e, kendi hayatımdaki çok kişisel travmasına doğrudan temas ederek, sadece o travmadan bahsetmeyi amaçlayarak yapıyor. Knausgaard'tan çok başka türlü bir kitap okuyorsunuz. Çok komik, çok inanılmaz sanatlı cümleler. Ee, artık bu da küçümsenen şeylerden bir tanesi. Ama Hüseyin Opil bunu umursamadan bunu yapıyor. Ama bu tek tek cümlelerin güzelliği de sizin hikayenin bütünüyle ilgilenmemenize yol açmıyor. Hikayenin bütününü merak Olup biten şeyi merak ediyorsunuz ama o olup biten şey size çok güzel hazırlanmış cümlelerin üzerinde sunuluyor. Bu iki tarz roman da yani e, edebiyatın dille güzel dille e, güzel söyleme bir güzel söyle güzel ifade etme sanatı olarak edebiyatla ilişkisini koparmayan ve travmatik bir hikayeyi anlatan bir roman yazma anlayışıyla. E, cümle düzeyinde, yani eline, aklına geldiği gibi, kalemin ucuna geldiği gibi rastgele yazan, elbette sonunda bunları bir toparlayan ama cümlenin güzelliğiyle hiç ilgilenmeyen, o çirkin çirkin, özelliksiz özelliksiz cümlenin yığılmasıyla 6000 bin sayfa olmasıyla bambaşka bir şeyin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefleyen iki yazarın kitabı, bana şahsen şu anda aynı anda hitap edebiliyor. Bir zamanlar bunlardan bir tanesi daha deneysel, daha alıştığımız hikaye tarzlarını Bozan, ilginç kitap gibi geliyordu. Bir tanesi daha işte yazılan doğru düzgün, adam akıllı kitap bu, dedirtilmedi. Şu anda ikisi de, bunu dedirtebiliyor, İkisi de şu anda meşru bir şekilde ve yaygın okuyucu bulabilecek şekilde yapılabilen şeyler. Dolayısıyla hikaye anlatmanın bir çeşitlenmesini yaşadığımız doğru. Bunun teknoloji devrimine ne kadar ilgisi var bilmiyorum çünkü bu bahsettiğim iki örnek en azından hiç de şu anda Eee işte cep telefonu çağındayız, internet çağındayız. Dendiği zaman ima edilen şeylere çok uymuyor. Ee, evet sizden dışarı çıktım. Ben tıkanıyorum arada. İhtiyar yani aslında çok doğru değil mi yani? İnternet totalize tüketici bir şey değil mi? Yani aynı bakarsan tabii. Yani dolayısıyla da çok da destek garantisi falan. Dünya... Tabii ama internetten bahsettiğim yani gündelik hayatımızın e, Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanki bir tür olarak insanlığın, sabrının ve konsantrasyon süresinin de azaldığı yolunda bir şey var ya ve kitap okumak bununla tamamen çelişen bir şey ya Yani çok daha kısa şeyleri hızlı hızlı okuyup e, okuyacağız ve zaten her şey buna doğru gidiyor gibi bir kehanet var. Bu kehanet doğru mu değil mi onu da çok kestirebilecek durumda değil mi? Bu konuda da mi ama. yok. Yani bu hızla ve bu çabuklukla ve hikayelerin küçük küçük, hızlı hızlı, çok daha hemen yanımızdaki hikayeyi hikaye olarak görmek, birinin, bir yüce yazarın, e, orada evine kapanmış birinin bizim için yazmasını beklememek, buna sabrı olmamak, bununla ilgilenmemek, bunu sıkıcı ve demode bulmak, çağ dışı bulmak, çocuk işi bulmak, filan gibi fikirlerle beraber teknoloji devriminin bu fikirleri de gitgide hızlandıracağı, büyüteceği ve gerçekliğimizin çok kısa bir süreçinde bu olacağı, Yolumda şeyler var onu Yani ama halihazırda olmakta olan şey e, hem okuyucu hem yazar açısından bana bunu göstermiyor. <gülüyor> Bu da benim yani kendi kişisel olarak roman yazma çabamda sık sık içine düştüğüm mutsuzluğum, ümitsizliğim, <gülüyor> ben hayatımda inanılmaz yanlış bir şey yapıyorum. Yanlış bir devirde çok devri geçmiş bir şey yapmaya için uğraşıyorum ve saçmalıyorum. Duygularıma iyi gelen bir şey. Yani e, Demek ki okuyucular uzun hikayeye ilgileniyorlar. Hikayenin uzun olması değil burada mesele. Üzerine düşünülmüş, tasarlanmış bir hikaye okumak hala e, anlamlı bir şey. Duygusunu bana veriyor. E, kendi yazdığım romanın e, hala kişisel olarak bu bahsettiğim e, geleneksel, kahraman, hikaye örgüsü gibi şeylere sadık kaldığını ve dolayısıyla yanlış bir şey yaptığını hissetmiyor değilim. E, ama bunun da bir taraftan aynen resmi hala bakabildiğim gibi yapılabileceğinin, yapılmasının hala anlamlı olduğunu inanıyorum. Emre senin ben anlatıcıydı. Evet. Ben anlatıcıydı Ama ben, anlat <gülüyor> ben anlatıcıydı daha özgürleştirici bir şey olduğunu düşünürken hiç de öyle olmadığını üçüncü <gülüyor> şahıs anlatıcının itinalı bir şekilde <gülüyor> kurulmuş bir üçüncü şahıs anlatıcının bir roman yazan, karmaşık, çok karakterli bir hikaye anlatan birisinin daha fazla yardımcı olan bir teknik olduğu sonucunda ben kendimce vardım. Ben anlatıcı çok daha zor bir şeymiş. Çünkü yani hikayeyi anlatanla anlattığı hikayenin ben diyen, kendisinden ben diye bahseden karakteri arasındaki mesafe ayarlanması çok zor bir şey. Yani şeyden bahsetmiyorum okuyucuların bu siz misiniz, siz misiniz diye bahsetmesi değil o gayet doğal bir soru. Ama kitabın kitabı okurken bizim Anlatıcıyla, Proust'un kitabıyla ilgili çok konuşulan şeydir ya bu. Ben diye anlatır birisi. İki yerde adı Marcel diye geçer ama o Proust mudur? Yoksa Proust'un yarattığı bir başka ben midir? Hep tartışılır. Ee, okuyucu için belki de çok bir şey ifade etmiyor. İster karıştırsın, ister ikisi arasındaki ayrımı görsün. Sonuçta bir hikaye <gülüyor> okumuş oluyor ama yazar için kendi otobiyografik, otobiyografik malzemesinden faydalanmak, anlattığı olayları bir ben karakterini anlattırırken o olaylarla arasında mesafe koyalım ekran açısından bunların ne kadar karmaşık sorunlar olduğunu e, yazarken gördüm. Bu yaz okuduğun bir kitaptan ben buradan seçmek istedim şimdi. Kerem Ekser'in burada e, sanata felsefene bakmak gerçekten de gerekli mi? Biri atar yapacaklar, gayet can böyle verenler. Buradayız diye bir romanı. E, Kerem felsefeci e, karakteri de işte iki üç saykılı romanının kahramanı da bir yayın evinde ve çoğunlukla felsefe kitapları işte okuyorlar, beraber arkadaşlarla beraber bunlar üzerine konuşuyorlar vesaire Yani başka yazarların dünyasıyla ölümüş bir hayatı var. Aynı zamanda kendisi de roman yazmak istiyor ve direkt başka yazarlarla hesaplaşıyor. Bir yandan anlamda e, yazarı tanıdığın ve senin jenerasyondan biri olduğun zaman, ne yaptığın, ne ettiğini bildiğin zaman vs. 200 sayfayı okurken o anlatıcıyla o kişiyi ayrıştırmakta zorlanabilir okuyucu zaman zaman. Evet. Sen yazarken ne hissediyorsun? Yani senin karakterin nasıl birisi ve ne tür sorunlar? Yaşıyorsun? Yani benimkinde yaşadığım sorun aslında işte ta geçmişte yaş geçmişte geçen bilmediğimiz zamanlarda geçen bir kitap yazma sorunları. Yani tarihi roman diye de bir şey var, bir gelenek var ve yaşamadığınız zamanların fiziksel, psikolojik, kültürel dekorunu da kurmanızı gerektiren bir şey. Yani 1950'lerde geçen bir hikaye benimki ama en başta karşılaştığım sorun şuydu. Ben 2013'te yazmakta olduğum bir tane kitapta bir 1950'ler hikayesini anlatırken insanları 1950'lerde kim mi konuşturmalı? Bu çok üstünden çok vakit geçmiş bir soru ama beni uğraştırmış bir soru. Acaba geçmişi anlatırken sadece geçmiş olmak zorunda değil bu başka bir kültürü, başka bir benim deneyimlemediğim başka bir dünyayı anlatırken, o dünyayı taklit mektrini... Ee, bu tam işte yani ileri düzeyde gerçekçi bir soru. Yani kitabın gerçeğe her şeyle olduğu gibi benzemesi, bütün fotokopi olması kaygısından kaynaklanan bir soru. Ama e, bir noktadan sonra kendince şunu anlıyorum: Birisi okurken zaten ne ben 1950'li yılları 30 yaşında birisi olarak yaşadım ne muhtemelen okuyucularımın büyük kısmı 1950'li yılları hatırlayan insanlar olacak. Aradan birkaç tanesi olsa bile onları birkaç tane akıllıca ayrıntıyla zaten ikna ederim ben kitabının 1950'lerde geçtiği. Asıl mesele dekorun doğru olması değil. Büyük maddi hatalar yapmadıkça bu da. Yani 1950'lerde kocaman binlemle binası yoksa ve siz var diyorsanız bir anda pek çok şeyi bozabilirsiniz. Bundan bahsetmiyorum ama o dünyanın ...dilini tekrar keşfetmek gibi daha arkeolojik bir çabaya girmek bana anlamsız geliyor. Çünkü 1950'ler duygusunu vermek istiyorsanız onu başka şeylerle veriyorsunuz. Dilinize ona benzeterek falan değil. Ee, çok daha görünmez, e, e, okuyucunun, yazarın yaptığını hemen fark edemeyeceği... ...çok daha gizli kapaklı, ufak bazı fırça vuruşlarıyla bunu veriyorsunuz. Bir dönemin zihniyeti midir o, bir dönemin alışkanlıkları mıdır, havası mıdır? O havayı vermenin yolu aslında bütün kitabı geçmişte geçen bir şey gibi yapmak. Yani filmde dekor kurmak kadar büyük zahmetli bir şey girişmekten geçmiyor. Çok bir iki ufak inandırıcı ve gerçek ayrıntıyı doğru yerlere yerleştirmekle aslında her şeyi 1950'lerle geçiyormuş hakikaten. Dederte biliyorsunuz ilk Mesela. Mesela gelmez işte. <gülüyor> Gelmiyor. Bir insan niye başlığı da sene var başlıca bir saat oranında bir müdür bir dönem geçen bir hikaye yapmak istedik. Yani evet. Yani kitabım çıktığı zaman bir de röportaj yaparsa ilk bu soyla karşılaşacağını biliyorum. Ve cevabını da bilmiyorum. Yani kendim için bunu da muhtemelen. Ama yani çok da kimseye ilgilendirmeyecek kişisel sebepleri var. Bir işte ne bileyim, benim dedem bu yıllarda işte İstanbul'daymış, dedem de görmediğim bir adam onunla ilgili fantaziler kuruyordu. Ondan sonra, aa dedim, yani anlatmaya çalıştığım hikayeyi ben şu iki olaya denk getirsem ne güzel olur, çok hikayeye zenginlik katar dedim. onlarda da bir tanesi 1950'lerde İstanbul'un Menderes'i imar dediğimiz yıkımlar. İkincisi de 1954, pardon 1954 müydü, 54 tabii, İstanbul'a Karadeniz'den buz kütleleri geliyor. Bir 1929 yılında, 1954'te iki defa boğaz buzlarla kaplanıyor. Ve bir şekilde anlatmak istediğim hikaye bu bunları bunları denk getirmek istedim. Yani Bunlar iki tane dramatik nokta olsun gibi istedim. Ve ondan sonra da aslında bence yazar işte bu kadar da açıklanabilecek bir şey değil. Daha bir kitap bu kadar da gerekçelendirilebilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Bu kadar bunları istedim. Sonra da kendim 1950'lerde geçen bir kitap okumakla yazmaya çalışırken buldum. Sonra da bunun için gerekçelendirmeye başladım. Aslında çok da bir açıklamam yok. Yani birdenbire böyle bir şeyin içinde buldum kendim ve Evet, şimdi 1950'lerde geçen bir şey yazıyorum. Onun için şu dinlen kimin dokusam iyi olur. Yani evet, katalogunu yazsan daha da ilginç olur. Evet, bence de. <gülüyor> Bu ben de anlam meselesine çok fazla takımcı olmakla ilgili bir sorun belki olabilir. Ben, ben de anlamak. Yani ben gibiyim anladan ki anladığımda anlam yaratan sıkıntı var. Çünkü edebiyatta hikaye anlatmakta bir zaman diye de bir, bir mesele var ve bu e, düzenlerin ve bu düzenlere takılmamaklar, e, Borges'in yaptığı e, gibi, science fiction'da bir nevi e, arabanın önüne koşmak gibi bir şey olabilirsin ki gayet kısa hikayelere böylece sonuçlar. E, Borges, e, Nabokov'un P.F. kardeşi aynı bir biçimde yaptığı gibi, anlatan kim rüya mı görüyorum, anlatan değil mi, ben mi dediğim, ne oluyoruz vesaire gibi bir şeyle oynayın bunun hesabını vermemek de gayet de tabii, tabii. Iı, yeni bir şey yapabilirsin. Ee, o zaman oradaki program aslında zamanla ilgili. Ee, zamandan e, kastın... Yani, yani zaman... O, kitabın içinde zaman geçecek. ...anakronizmalar anlamında zaman, aynı zamanda olduğumuzun hesabını vermemek anlamında zaman, e, hikayecinin zihnini aktığı alan olarak zaman, çünkü benim kendim anlattığım büyük bir de zaman Bir şey var ya, High Waver romanda uzanan... Beşeğiniz artık uzanıyor uzanak iyi yok. İnanan bir romanda. Böyle e, de bir tutum var. E, ben de anlam arama çabalarını birazcık e, hafife indirgeme ya da akıllara almayan... İndirgedim olmayan, çoktan zaten. Bizi onlara takıldığım ve çok ayarlandığım şeyler... Hayır, bilmiyorum. Böyle yazarlar da vardı demek istiyorum. Orkes böyle... E, işte Bazı romanlarında böyle... Boris Biyan böyle... Yani 1960'larda... Hayır ya da öyle bir şey yazıyor ama yeni bir gördük adam da onu kendince yorumlamış hı hı. o 1940'ların e, e, teknolojisi de olabiliyor bugün başka bir teknoloji olabiliyor e, bütün internet vesaire bugün zamanı daraltan küçülten, parçan tartışmaya sokan Matrix gibi şeyler hı hı. E, bütün bunlar zaten yeni anlatıların e, esas meselesi orada benlerden çok böyle bir şey var. Birazcık, biraz daha dediğin roman geleneklerinden gelen birisi olarak ben'e ve anlam yaratmaya fazla takılmak var. Yani çıkayı oraya atıp oradan çıkmamakla ilgili belki olabilir diye düşünüyorum. Yani, böyle başka bir yok, evet, arayış var hikaye anlatmada. Evet, ama sinemadaki arayışlarla, edebiyattaki arayışlar birbirinden ister istemez farklı oluyor. Aynı şeyleri sonuçta yapıyor olsalar bile Süreç farklı. Birincisi, sizin o kitabı okumak için vermeniz gereken vakit, çok uzun, çok daha uzun bir deneyim yaşıyorsunuz. Ama sinemazal bir şeyden bahsetmiyorum ki. Yani, Film örnekleri de verdiğim için. Yani Bir tane Boris Bey'e verdim ama ama onu yaptığı, özellikle sinema bir şey, yaptığı, e, sinemaya uyarlama zaten çok zor bir şey. Evet. Deli ya da bilmem ne bir karakter koymadığımız sürece, onun e, için o çok <gülüyor> hikayesan bir şey aslında, Borges'tan. <gülüyor> Ee, ama yani, Nabokov ve Borges üç örnekler tabii, yani Niye ya? öyle yazar bulmak zor. Çok az öyle yazar, hepimiz de öyle yazarlar olmaya çalışıyoruz. Yani aslında Nabokov ve Borges, Borges özellikle ilgilenmemişti bu tür şeylerle. Yani hikaye anlatmak nasıl bir şey, ben şimdi şu şöyle anlatmış, bu böyle anlatmış. Çok okumuştur, çok kitap tanıtım yazısı yazmıştır hayatı evet. boyunca, bilir dünya romanını ama bunlarla ilgilenmeyen başka bir şey yapar. Romana zaten burun kabıdır. Yani romandan bahsediyoruz. Bahsediyor Borges ve Nabokov gibi yazarlar ne ifade ediyor benim içinde? Hikaye anlatmak <Gülüyor> ilişkilerine ona azıcık gireyim istedim. Yani meşhur zaten Borges, bir hikayeye oturup 300-400 sayfa anlattı. Ne küçümser, yani Henry James'le ilgili bir lafı vardır. Kısa bir şey anlatır. Ardından Henry James olsa size bunu 300 sayfadan anlatırdı. Ben işte anlatır der, der mesela. Bunda bir doğruluk payı da var. Çoğu roman aslında. Işte kısacık şıkşak anlatılıp verecek ve o, o haliyle de belki o haliyle daha da güzellik kazanabilecek, anlam kazanabilecek bir şey ki yani 300 sayfaya yayılır yayılır ve benim aslında bu 50'leri seçerken başıma gelen şey yani kadar seçtiğim bir şeyin sonuçlarıyla uğraşmaktan kitabımı yazanmak gibi bir düşebilirsiniz. Yani kitabın sizin dışınızda bir noktadan sonra koymaya başladı kurallar oluyor. Siz, kitap sizi mecbur bırakıyor Ha şimdi ben anlatıcı burada bunun öbürünün düşündüğünü bilemez ki nasıl çözsem onu plan. Halbuki ben bilebiliyor olsa anlatıcım C karakterinin aklından ne geçtiğini her şeyi de bir sonraki bölüme geçeceğim çok daha hızlı bir şekilde hikayemi anlatacağım. Anlatım kendimi anlatırken bulduğum hikaye anlatmayı istediğim hikayeyi anlatmama engel oluyor. Gibi bir durum. Bu ben çoğu yazarın yaşadığı bir şey. Ee, okuyucunun da hemen kokusunu alıp hissettiği ve kitabı bırakmasına yol açan bir şey. Ee, o yüzden bir sayfada olup bitenler 3 sayfada olup bitenler 50 sayfalık tek bir bölümde olup bitenler bunların planlanması e, vesaire yani kağıtla baş başa iken çoğunlukla büyük bir azap yani kitap ya, kitap yazmanın ya da bir hikaye kurmanın bir hikaye sürdürmenin zevkleri e, çoğunlukla buralarda değil. Evet, kitabın bazı noktalarında gibi geliyor bana, özellikle romanda. Muhtemelen filmler de öyledir. Ama sen de çünkü bunun sebebi şu aslında büyük ölçüde. Senden önce <gülüyor> anlatılmış 1950'ler. 1950'lerin kendileri de yazılmış ormanlar da daha iyi olmak üzere <gülüyor> üst üste katmanlar oluşturuyorlar ve seni engelleyen bu. Tabii yani, ki. Ama e, bu evet. Yani demin hani onları katına ulasan gerekçelerini değil aslında akını <gülüyor> yapmış yazarlar var bazı. Hani şaka yolda. Şunun ilgilensen bunlar daha fazla ayağıma takılır. 1950'liler hakkında bir kitap yazmış. Ben 1950'ler hakkında bir kitap yazmak istemiyorum. Bir hikaye anlatıyorum. Hikaye pekala bugün de geçebilir. Ama 1950'lerde geçiyor. Ve 1950'ler bir dekor. Sadece dekor. O dekorda işte dediğim gibi İstanbul yıkık dökük, işte içinde dozerler gezinen filan bir şehir. Buzluğa gelmiş. İnsanlar, erkeklerin çoğu şapkalı gezmiyor. Ee, i̇çinde gezdirdiğim şehir beni... Şu da var belki, tam ne yapacağımı bilemediğim, Burada az önce teknoloji dedim ya, cep telefonu kullanmak ve hayatımda cep telefonu olmasının e, draması, cep telefonunun çalması denen şey, mesaj beklemek, onu, can sıkıntısını, cep telefonunu karıştırarak gidermeye çalışmak, bilhangi bir şeyler, anlatmak istediğim hikayede bunlar yok, ben bunları ne yapacağımı bilemedim ben. Bilgisayarın olduğu bir dünyada, çünkü bu kitap, Başladığım zaman cep telefonu yoktu, bilgisayar yeni vardı, internet işte süper olmayanlarla bağlanıyorduk falan filan ve bunlar bana gerçekliği kirleten yeni yeni şeyler gibi görünüyordu. Çok yeni şeyleri kitabına sokmak kitabı estetik olarak olacak gibi geliyordu ve 1950'ler o yüzden de birazcık bütün bu sorunlardan, bunu ne yapacağımı bilemediğim bu sorunlardan kurtulduğum saf bir arazi bir şey gibi geldi, sahne gibi geldi. Ama aynı hesaplar, dizliklerdenlar, bu telefonda haber gönderen bu strafları gibi, işte daha sayfalar yazıyor. Aynı yani şiir olarak evet diyor vesaire vesaire. Teknoloji den ziyaret mekan. Ya benimki daha estetik Ama... bir şeydi. 1930'larda galiba öyle bir şiir tartışması var. Şiirde kullanılmayacak kelimeler var mıdır? Yani İngilizce'den, Fransızca'dan, Türkçeye geçmiş bazı kelimeler. İşte bir operasyon kelimesi. Şiirde olur mu, olmaz mı? bir şey tartışılabilmiş. Çünkü operasyon evet. olmuyor. Yani dile daha sinmemiş, ağızlara oturmuyor, onu kullanan insanlarla ilgili snop filan gibi fikirler var. Ve şi şiiri bozan bir şey olarak görünüyor. Aynen öyle. Hay hayattaki pek çok şeyde kendi deneyimlemediğim şeyler olabilir. Ne yapacağımı bilemediğim, çözemediğim, sorunlu olduğum şeyler olabilir. İnsan onları bir şey yazarken ve buna ne kadar inanırsa inansın ya da inanmasın ben çok güzel ...çok etkileyici, acayip bir şey yapmak istiyorum." dediği zaman bunlara ayıklamaya çalışıyorum. Daha sonra bunlara ayıklamanın ne kadar problemli bir şey olduğunu farkına varsa bile... E, ...kitap yazmada, hikaye oluşturmada bir kusursuz yüzey... ...her şeyin ahenkli bir şekilde var olduğu çok eski bir sanat idiğinin yani farkındayım ama... isterseniz bunun için uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla... E, ...aslında başta bahsetmeyi planlamıştım ama yani... ...planladığım hiçbir şey söylemediğim, başka bir konuşmayacağım şu anda. Şeyden bahsedecektim yani... Bir hikaye kurmakta, yani sözlü gelenekli hikayeden değil, bir yazarın yazdığı ve bizim okuduğumuz hikayeler söz ediyorum. Aslında bir sürü, aynı anda o yazar ve biz de okuyucu olarak bir sürü düzeyde bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bir hikaye, 10 sayfalık bir hikaye diyelim. Bir taraftan cümlelerden oluşuyor ve o cümleler seçilmiş kelimelerden oluşuyor. Tek tek kelimelerden oluşan cümleler düzeyinde verilen bir emek. Daha sonra o cümlelerin tabi bahsettiğim hikaye her türlü hikaye için geçerli değil, bu bahsettiğim hikaye e, örnek bir Orhan Pamuk romanı ya da hikayesi gibi düşünüyorum. mükemmel bir örnek bence. Yani çünkü deneysellikten e, William Faulkner'dan işte 20 sene öncesinin postmodernlerine, Calvino'ya, Borges'e kadar herkesten beslenip ama aynı zamanda yine de çok pek bir şey ihlal etmeyen, e, başı sonu belli hikayeler anlatmaktan bahsediyorum. Böyle bir hikaye anlattığınız zaman bir taraftan cümlelere yetina gösteriyorsunuz. Güzel bir dille, o dil çok ilginç, mümkünse ilginç, mümkünse değişik, şimdiye kadar kullanılmamış tarzda cümleler kurarak. Ee, sürükleyici, takip edilebilir, çok fazla okuyucu uzaklaştırmayacak ee, bir şeyler yazıyorsunuz. Ardından o tek tek cümlelerin oluşturduğu bütünler de bir şekilde çalışıyor. Bir makine gibi işliyor. Daha sonra bölümlerin oluşturduğu kitap da bittiği zaman cümlelerin ve bölümlerin Gelmiş olan etkisi sizde tanımlayamadığınız bir tür bir sarhoşluk yaratıyor. Edebi etki, bir kitaptan çok etkilendim. harikaydı dediğimiz zaman yaşadığınız sonucu yaratıyor. Ama bir taraftan şöyle bir şey var. Bu her zaman, bunun her zaman böyle olmak zorunda olmadığını da fark ediyorsunuz. Şey Borges Nabokov dedin sen aklıma geldi. Nabokov ile Borges işte aşağı yukarı aynı zamanlarda yaşamışlardı ama birbirlerinden çok haberdar değildi gibiler Pek bahsetmezler. Küçük bir şeye rastladım. 1930'lu 40 lu yıllarda galiba Nabokov, Rusya'dan Amerika'ya göç etmiş. 30'larda Belgi'de sanırım, 40'ların ortasında Amerika'ya geliyor. Bir Rus göçmen ve İngilizce yazmaya başlıyor ve işte çeşitli ona yardım eden arkadaşlarıyla Rus edebiyatından çeviriler yapıyor ilk döneminde Amerika'nın. Nabokov, Dostoyevski'den nefret edilişiyle bilinir. Yani Dostoyevski'nin büyük yazar olduğu, herkes tarafından kabul edilen bir gerçekken, Nabokov, hayır ben Rus'um, hepinizden daha iyi Rusça okuyorum, biliyorum, bu işte şey, aceleci, savruk bir gazeteci bozulmuşsun ibaret, berbat bir yazardır diyor ve bunu ömrünün sonuna kadar ısrarla sürdürüyor bu tavrını. İşte o ilk dönemde hazırladığı antolojilerden bir tanesini Dostoyevski'yi almamış ve ön sözünde de Dostoyevski büyük bir yazar olarak görülür ama buraya alınmaya layık tek bir güzel cümlesini bile bulamadım demiş. Borges de Nabokov'un bu kitabını, Nabokov'un kim olduğunu bilmeden hakkında bir yazı yazarken diyor ki, Nabokov böyle böyle diyor, demek ki her kitap cümlelerinin güzelliğiyle önem kazanmıyor ya da güzel olmuyor. Kitabın bütünü demek ki güzel. Şimdi böyle bir şey var, yani demin bahsettiğim Knauskard'ı siz 15 sayfa okuduğunuz zaman bu ne biçim yazar hiçbir şey yok. Yani bu cümleleri ben de yazabilirsiniz hakikaten yazarsınız da. Ama o cümleleri, sistematik, o özelliksizlikteki cümleleri sistematik olarak 600 sayfa, 700 sayfa, 6000 sayfa sürdürdüğünüz zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Tek tek cümlelerin güzelliğine, onlara verilen sanatçı emeğine dayanmayan ama bütünü içinde, belki de bu sayede, yani o cümlelerin o cümlelerin tek başlarına, bütünden ayrı durmayışıyla kazanılan bir bütünlük bir şey soracağım. Edebiyat tarihinde bunun tersi bir örnek var mı? Mesela ee, bahsettiğin yazar kısa bir anı uzun yazıyor, zamanı açıyor bize. Uyduruyorum şimdi örneği. Yedi yani bin yıllık bir süreyi bir ağacın gözünden yazan ya da 40 bin yıllık bir zamanı aklınıza gelen böyle bir kitap var mı? Mesela bu da şunu yazmıştı. Böyle bir hikaye, böyle bir roman. Yani anlatıcıdan mı bahsediyorsunuz? Yok kitabın kendisi zaman kavramı olarak. Mesela bu mesela bahsettiğin Adam, Kuzeyli Adam. Kısa bir an, uzun yazıyor gibi her detayın içinde. Bir koskoca zaman bizim için evet. açılıyor. Bunun tersini yapan biri var mı diye hatırlıyorum. Böyle yazan, öyle şeyler uyduran, o hayallerin. Yani ağaç, adam mesela açtı. Işte. Ağacın romanı. Yani 2000 yıllık bir hikaye yazıyor, hiper uyduruyor başka bir şey. Şu yıllarda Oğuzcan da bir şey yapıyor bir, bir roman, bir romanın bir bölümüne. Bölümün bölümün Daha doğrusu Nuh'un gemisindeki o, o, o, o, o, tahta, tahta kurusu. Yok, evet. Nuh, Nuh Tufanı'nı ve şeyi anlatıyor ama bir bölüm. Yani var tabi, yani hayvan, köpekler hakkında... Ben hayvan yazanlar demek istedim? Zamanı yani, büyük zaman dilimini kitaba koyan bir yazar var. Yani 4000 yılı bir kitapta anlatıyor ya da 20.000 yılı bir kitapta anlatıyor. Bunu anlatan da bir kahraman kim olabilir yani ya bir olur ya ağaç olur yani ya başka bir şey Hatta gelmiyor şu an diyor, çok uzun bir zamanda gelmiyor. Da, da, da. <gülüyor> çok tarih kitapları var. Bir de da, var. bir ekip şey, <gülüyor> şey <değil> mesela. <gülüyor> Orada uzayın bir santimetre kare büyüdüğü zaman gibi, ki son zaman gibi nasıl bir şey olur bilmiyoruz. Orada mesela atomların ağzından o hikayeyi anlatabiliyor. Orada milyonlar bizim zaman ağzınıza göre aslında belki milyonlarca sene. Ama o hikaye değil ki atomun hmm. ya da atom ailesinin neyse özünden o nasıl biliyor daha böyle sıkıştırılmış bir zaman altı olarak belki bütün kovmukum bu olabiliyor mu? Akıma şeyden geldi. O hatta yazarını da unutmuştum. O kitabı yapan kimi olduğunu unutmuştum. Sonra az bu da asıl çalışma Seneler önce Robinson'da bir tane kitap almıştım. Takip diye minik böyle bir şey. Eve gidip okumuştum. Sözlükteki örnek cümleleri galiba Fono Yayınlarının. Türkçe İngilizce İngiltere'ye giden ilk mücilim yapmış, tanıdıkmış. Örnek cümleler. Tanışabilir miyiz? Para gidelim. <gülüyor> i̇şte benlere ben gelir misin? İşte polisler geliyor. Avukatla bir adam bu kadar bu kadar hızlı ilerliyor hikaye. E, <gülüyor> acayip bir şeydi. Yani o kadar sanki bir rokete koymuşum. Bütün ömrümün içinde son surat gidiyorum ve hiçbir konu hakkında düşünecek bir bir satırım daha yok. Hemen başka bir şey oluyor. Yani avukat hapisteyim. Çıkıyorum ve ülkeye geri dönüyorum gibi gidiyor mesela o, çok çarpıcı. Yani bir zaman, eğer, zaman zaman çok çarpıcı. Zaman mı yok. zaman yoktu yani. Evet, evet çok. Zamanlar hayal yok Zaman niye konuşulmayacak buna göre? Evet. Yani bir yani hikayede tamam. zamanı geçelim. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> yok soruyu. Ben zaman ziyaret ediyorum. Yani <gülüyor> e, şey zamanı zamanın geçtiği duygusu. Gerçek zamanlıymış gibi olması. Ya da kitap okuduğunda hakikaten dört bin yıl geçti gibi hissetme yalnızamasın. Ben soruyu tamam yani. Şeyi hala tam anlamadım da yani bu bir metinde zamanın geçme hızını vermekten mi söylüyorsunuz? Yoksa konu olarak 4000 yılı konu edinmek mi? Ya da uzun bir süreyi, kısa bir süreyi konu edinmek mi? anlatıcı insanın bir hayatını anlatıyor. Bir hayat ya da iki hayat. Bazı yazarlar işte öyle ses gibi kitaplar çok daha dar bir zaman dilimini İki, üç, dört, beş, altı kitaba yayılıyor, Böylece cihan yani orada bir bir şey genişliyor. Bunun tersini yapan bir yazar var mı diye sordum. Aklınıza gelen bir var mı? Kitap, öyle bir yazar. Yani Nicholson Baker vardı mesela. Yani muhtemelen yine yanlış anladım ve saçma sapan bir cevap veriyorum ama. Onun galiba Room <gülüyor> Temperature diye bir romanı var. Orada yani işte yüz sayfalık kitap, adamın e, çocuğuna biberonla süt verdiği bir üç dakika içinde falan geçiyor, o üç dakika dolupütüyor her şey gibi. Tam tersi Tam tersi. Ben de sen dur. Ya söylüyorsun. Bu bir bahçe örneği soruyor tekrar Bu zaman iksal <gülüyor> yapmaktan. Bu zaman seçiyoruz. Yani bir günü bahçe bir şey ama insanlık tarihi demiş. Yani Mevlana eser vermesi ağaç vardır. Uyduruyorum. Kuzey Amerika'da Bimlemle Müzesi'nde ağaç vardır. İşte böyle bir şey kesmişlerdir. Orada şey yazar. İstanbul'un Fethi yazar. İşte bir üstünde Bimlemle vardır. Bütün böyle inanamazsın ya göreceğini. Aklına da inanamazsın ya. Nasıl ya dersin? Yani burada o mu oldu? Yani bir türlü aklına almaz ol. Bir şaka gibi gelir sana yani evet, şey hani o. Bunda... Kardeşlerinin son filmi bir roman yarlaması değildir değil mi? Yanlış. Bulut atlası. Evet. Ne diyorsun? Evet, bulut atlası. Aslında Tamamdır. Evet. Görsel olarak söylediğiniz şey ona da düşüyor gibi bir izirim uyandı bende. Hayatlar arası bir yolculuk, evet. bir saatlik bakayım şimdi. Aslında o e, roman bildiğim kadarıyla birbirinden çok farklı tamam. zamanlarda geçen ve dolayısıyla birazcık James Joyce'un kullanmış, bir farklı İngilizcelerle yazılmış ve farklı bakış açısıyla yazılmış 6-7 tane hikayeden oluşuyor ve bu hikayelerin hepsi filmde serpildi mi, kitapta baştan sona konu bilmiyorum. Çok anılan manidar yerlerde kesişiyorlar gibi. Ama dolayısıyla aslında 500 senelik bir hikayeyi anlatmış gibi oluyor. Ama bir böyle 500 seneyi konu edinebilirsiniz. 5 bölüm olur kitabın, her bölüm farklı bir yüzyılda geçer. İşte Virginia Woolf'un galiba Orlando'su böyle bir şey, onu okumadım. Ama biliyorum nasıl bir şey olduğunu. Yani işte bir karakter farklı çağlarda tekrar değişik kimliklere bürünerek var oluyor gibi. Ama bir de şey sorunu var, yani hikayede zamanın geçmesi. Zamanın bizim deneyimlediğimizde illa birebir onun gibi olması gerekmiyor. 24 diye bir dizi vardı ya gerçek zamanlı yani. Bir saatte olan orada da bir saat oluyor gibi. Ama bizim zaman algımıza çok uyandı. Dolayısıyla kitabı bitirdiğimizde kaç sayfa olursa olsun, hakikaten kitapta anlatılan kadar süre geçmiş gibisi. Yıllar geçti. Ve yıllar geçtikten sonra biz yıllar geçti gibi hissetmiyoruz. Ama başka türlü söylüyor. Hakikaten yılların geçtiğini ikna oluyoruz gibi. Yani işte Nabokov Annakare'nin ne için söylerdi? Yani insanın zaman algısına en uygun şekilde kitabın zamanında geçer ve inanırız biz orada. Yani işte Bronsty ile Anna'nın aydınlık süresinin kitapta söylenen süre olduğuna inanırız hakikaten. Ve gerçek bir deneyim gibi yaşarız gibi. Yani kitapta zamandan anladığım, teknik olarak da gerçekten zor olan, nasıl yapacağı yazarın yeteneğini hünerine kalmış şeyler buluyoruz. Ama yani bu, işte bütün bunlar şeyi varsayılıyor bizim gibi insanlar arasında belli bir zaman diliminde, belli bir yerde geçen bir hikaye. Yani verili olan, e, hikayeyi yapan şeyler diye kabul ettiğimiz şeyler bunlarsa, bunlar biraz sorun ve amaç ve yapabilirsiniz sonunda başarı. Ama Thomas Bernhardt mesela, oraya geldiğinizde bambaşka bir dünyadasınız, bu kuralların hiçbiri geçerli, değil, hiçbiri ilgilenmeyen bir dünyada. Bir tane ses bize bir hikaye anlatıyor, o da hikaye bildiğimiz şeye çok benzemeyen bir hikaye. Birisinin helezonik, Sürekli aynı düşüncelere dömen takıntılı sayıklaması gibi bir şey. Orada da bir zaman var. Elbette zaman var ama o zamanla ilgilenmiyoruz. Evet. Yani. Orada... Merkezde bir olay var ve olayın başı sonuyla ilgileniyor. Bir davet var mesela. Ama anladın ya kendisi bir zaman. <gülüyor> <gülüyor> o, da, o, da, o da tutturmanın zamanı. Elbette o da bir zaman. ama. Ee, yani bir şeyi tutturmanın, bir şeyi konuştuklar. Ee, hani bilmem normalde birisi sana bunu, o da, da bir anlatsa dinlemeyeceğim. Şeyi zamanlaştırıyor ve bir e, Evet ama şunu kastediyorum, o zamanın içinde böyle kerteniz alabileceğimiz noktalar yok. Zamanın şurasındayım diyemiyoruz. Yani, evet. yani bir dediğin anlamda bitti. Yani bir olay anlatın. Küçük, küçük beket var, bir zaman var orada. Bek etvari bir zaman da var onu hatırlayalım. Evet. Ee, Ölümünü hatırlayalım, oyunları hatırlayalım. O küçük, böyle bir... E, fark ettiği bir şey zaman o iller ki bakanların bir yerde tatbiki sistik donurulmuş. Evet aynen. çorba gibi böyle bir şey. O zaman bunu yapmış da ben artık o çeşit diye anladığım zamanında sahip ya da işte ne yapıyorsa bir taraftan da bilinç akışlayan şeye iyi bir bir forma atıyor. Lafı burada çok uydurduğum. Bilecek akışıyla her şeyi hiç bir an kastetmediği çünkü orada da ben var, orada da anlam arayışı var Anlatmaz ben artar. Abartılmış bir ben var ve anlam arayışı da kullanıyor. Bu an nefes açıcıdır herhalde. Abartılmış bir ben var bir taraftan, sürekli beni dinliyoruz. Ama ben hakkında da çok hiç bir, bir, bir anekdotik yok. bilgiye evet. sahip değiliz. Yani. Kimmiş bu? Yani Niye eski, konuşuyor? Eski yasik anlamda bir ben yok. Evet. Yani, yani bir öfkenin, spesifik bazı şeylere yönelmiş bir öfkenin bir anına denk geliyoruz biz. Birisi bir şeye çok kızmış ve bağırıp çağırıyor. Ve bu bağırıp çağırma da bütün bağırma çağrılarda kavgalarda olduğu gibi sürekli aynı konuya dönüyor. Ama her konuya döndüğünde biraz daha değişmiş bir kafayla karşılaşıyoruz. Yeni bir taraf öfkelendikçe ve öfke kendi içinde dönüp durdukça yeni öfke sebepleri de keşfediyor. Ve o öfke gittiği de gelişiyor. Biz merkezdeki olayı ilk o öfkeye sebep olan şeyi birinin mesela hangi galiba betondaydı müzik hakkında kitap yazmak isteyen bir karakterimiz var. Ve nefret ettiği kız kardeşi bütün varoluşuyla onun kitabı yazması engel oluyor. Şu kız kardeşim olmasa da kitabımı yazabilse. Kız kardeşin öfkeyle başlayan o öfke mutku kız kardeşinden başka bir şey, oradan başka bir şey, bütün dünya ile ilgili falan tam sonunda tesis edemediğimiz çok bulutsu bir şeye dönüşüyor ve genel bir öfkeye dönüşüyor. Ve o öfkeyi takip ediyoruz biz. Bu bir hikaye midir? Hikayedir. Yani sonuçta hikaye anlatmanın güzelliği derken, şimdiye kadar birazcık zorluğundan bahsetmiş oldum ama, güzelliği derken galiba bunu kastediyoruz. Okuyucu olarak da bu güzelliği açık olmamız lazım. Yani işte beklentilerimizin bize güzel olduğunu söylediği ve heh, güzeldi, sonu çok şaşırtıcıydı dediğimiz mesela bir hikayenin dışında çok başka bir yerde de güzellik yatabileceğini görebilmemiz lazım bence. Bu da farklı kitaplara açık olmak tan geçiyor. Yani hazır yabancı olana hazırlıklı olmak, da onu bu edebilmekten geçiyor bence. Bazen... E, <gülüyor> bazen Nazım Bey bekliyor bazen, <gülüyor> Çok kısacık bir şey söyleyeceğim. E, bazen e, oyuncakları çocuğa konuşturuyorum, o da karşında onu konuşturuyor. Hayatını dolu örneği çocuktan görüyorum, öyle oldu. Ben mesela balığı konuşturuyorum, o da bilmem neyi konuşturuyor falan. Sonra bir tane kahraman uyduruyoruz. Satın aldığımız, DNR'den satın aldığımız hayvanlar değil de, kağıttan kestiğimiz de bir karakter oluyor. O da onlar gibi konuşmuyor. Onu buldu o. Mesela biri diyor ki, ne haber ya bilmem ne bilmem diyor. Da işte derinlere gelmişsin diyor. Derinlerde yaşayan hayvan <gülüyor> o öyle konuşuyor. Ve bu ben komiklik olsun diye bunu anlatmıyorum gerçekten. O <gülüyor> Hiçbir şey anlaşılıyor anlattığımdan. Hikayenin asıl kahramanlığı Dönüştü bir süre sonra. Onun sesinden, işte hıratisinden yükseltmesi, azaltması ya da bir şey istiyor, gelin mavi abi gibi tavırlarıyla hikayede hiç yani hiçbir sorunu olmadan yaşıyor yani. O, öbürleri konuşuyorlar, onda Hani burada da bir şey gizli. Bu hayvansaldık. Bu <gülüyor> <en küçük, gülüyor> bir şeylik yani o dilin içine bir dilde varsa hemen onun yanında. Çok rahat yaşayabiliyor. Hatta onu zenginleştiriyor, onu zengin <gülüyor> bir enerji sırf onu söyleyeyim. Evet. Yani ben birkaç şey diyeceğim. Birazcık e, senince bir bahsettiğim ilerlenici bir fikir, bahsettiğim bir hipoteze e, karşı oluyor. Yani hem sanatsal alan garbın, hem de dediği alan garbın yaptığı şeyin hem önemli hem de belki bazen o daha muhafazakar teknik e, yazan yazan bir midayetliği üzere kolaycı da olmadığına dair. Çünkü kötü bir muhafazakar zaman kötüyse kötü bir avandaj bulman derd var. Böyle bir şey de var. E, bu neden? Bizi i̇şte böyle bir kronolojik e, bakışla hani bunlardan derim alamadık. Bunlar neden mainstream olur? En düz şekilde söyleyeyim diye düşündük. çok aslında soruyu bir arada sormak gerekir. Ee, öyle <gülüyor> bunu ee, Hani İngiltere'de neden avantaj roman okunmuyor sorusunun cevabı ile Türkiye'de neden normal roman okunmuyor sorusunun cevabı aslında çok farklı değil. Ee, çünkü roman okumakta veya herhangi bir şekilde edebiyat okumakta e, kurumsal veya kişisel bir eğitim sonucunda gelen bir şey. İnsan bir dönem sevdiği yazarları da sonra sevmeyebilir. Ee, Peki Aban avantgardın yapmayı başardığı şey ne? Orada da belki işte biraz mutlu bir şey gibi olabilir. Yani bu konuşmanın genel akışına bir eleştiri gibi. Ee, şöyle şeyler söylüyoruz. bu biraz konuşma kolaylığından hazır ama bizim normal algımız. Bizim normal algımız diye bir şey var mı? Bunu sorar avantgard öncelikle. Yani bizim normal algımız birincisi ne tür bir şey değildir? Bize dayatılan bir Sosyal olarak eleştiren, ekonomik olarak eleştiren, siyasi olarak eleştiren kişiler olarak eleştiren bir şey. Onunla mücadele etmeye başlar. En yani güçlü şekilde yine söylüyorum. Dolayısıyla o senin bahsettiğin iki örnek uzun romanlar örneğinde de bir sürü paralel süreç var. Birincisi e, deneyimin en en aslında romantik tablosu bu. Deneyimin hiçbir anının e, işte çöp atılacak kadar değersiz olmuş falan ama bu aslında başka bir şey. O da şu. Deneyimin henüz adı konmamış ayrıntılarına girilmesi ve deneyim hiç zaman deneyim hakkındaki yargımızdan bağımsız değildir. Yani ben şöyle bir ayrıntılı deneyim... Tutum. Son cümleği anlamadım. Şöyle bir şey, mesela ben çok ayrıntılı bir deneyimi anlatsam ama her aşamasında ama devrimci bir evime karşı çıkartırsam bu çok olur. Dolayısıyla ona verdiğim tepkistir. Yani romancının veya yazarın ona verdiği tepkiyle beraber büyür. Onu da aslında biz okumaktayızdır ve o şuraya giden şey o deneyimin ayrıntılılığı yani, değil bize ee, çok karmaşık yan. İlerleyen deneyimin temsili değil. Dolayısıyla bir yandan da e, yazar yanına aldığı kişiyi her zaman bir yerlere koyuyor. Ona hesap da katar, onu yapar. Ee, Abanhardın işte öldü bu. Hani. Kendisi nereye gidiyor, seni nereye götürüyor, neleri gösteriyor, neleri göstermedi, birincisi bu O yani biraz şeyle ilgili düşünsün o. Ee, dolayısıyla o zamansal, mekansal düzlem onun doğrudan bir temsilini var saymak bile yani yine havankar ağzıyla konuşmak gerekirse e, bence zaten mümkün değil. Ama daha kişiler konuşayım, bana hitap etme. Bu zaten ki bahsettiğim zaman bile yoldan çıkar çünkü. Sen etkili sanattan bahsediyoruz. Yani bir yaratma sürecinden temsil edemeyeceğiz çünkü artık temsil olmuyor. Ee, bunu da çok artık bir dokunucu. Sen diyordun ya, birileri şöyle şöyle temsil etmek mümkün. Bence temsil etmenin dışında yollar da mümkün. Ee, aklıma gelen mesela örnek, yine sinem örneği olacak ama öteki de mümkündür. Ee, Alfabede hani birim burcu olması lazım ama hiçbir mekanda birim burcu yapmak doğru çalışmaz yani her şey aslında bugün mekanımızda bugünkü afetle ilgili veya işte bu geçişliği de gösteren yani yaratılmış şeylerin kendi aralarındaki geçişliği de gösteren bu mesela bir edebiyat sınavı örneği. İşte karanlığın yeniden eee apokaliptik sınava geçmek son derece paralel tekrar son derece bizi ikna ediyor aynı hikaye olduğuna. dolayısıyla hikayede Korunmuş, yani hikayeden filme geçerken korunmuş bir şey var. Hikayede o diyorsun aslında. Evet. Hikayeden bahsediyorsak birazcık ona çekeyim. Ee, tamam ama bir şey alıyorsun orada. Hala karanlığın yüreğindeki işte o neydi Kurt filan hikayesi orada devam ediyor. İşte o emperyalizmi eleştirisi filan devam ediyor. Ama Conrad'ın metnini okuduğun zaman gördüğüm bazı şeyler de gidiyor. yerini başka şeyler var. Ben o hikayeyi onun için de sevmiştim. Filmde başka şeyleri seviyorum. Ama tabii o şekilde geçerdi. Yani kendi spot yerine fapsak, referan'dan yüreği çıktığı zaman kendisi ve şimdi yok kendisi. Kayıp neden ona bilmiyorum ama çok büyük farklılıklar var. Rezonans farklılık. E, dolayısıyla yani oradan eee diyeceğim şey o doğrudan temsil eee varsayma gelme. Onun kaymasını varsak ee, Bir de bir anlatıcıyı işte diyoruz ya, acaba anlatıcı kim? Anlatıcı ne kadar ikna etmeye çalışmışsa çalışsın, bu biraz da öyledir ya. Bir kere bir anlatıcının, bir kere bir anlatıcının hani dürüstlüğünden şüphe etmeye başladığına artık <gülüyor> gayet <gülüyor> güvenmezsin. O, o da çok büyük bir farktır. İşte aklıma Marx'ın geliyor. Neredeyse konu yok. Çok basit bir şey anlatıyor. Tabii, başka bir şey <gülüyor> %50'sinden fazlası alıntı olan kitaplar var ama kitabın içerisindeki gerçeklik sürekli sakatlanıyor. Sürekli aksıyor. Kendi dediğinden düştüyle bir hale geliyor. Ama bunun yarattığı çok güçlü bir his var. Bununla beraber gelen çok güçlü bir his var. Bu, bu yani bir hikaye neler yapabilir diye düşünüyorum. Bugün tüşer tarafında aklımda. Evet yani sonuçta David Marks'ın Kim dersen, Romancı Yardım'ı verebilirsiniz rahatlıkla. Ve bizim roman dediğimiz zaman aklımıza gelen şeyin hiçbirinin olmadığı bambaşka kitap Sadece bir romanda epigraf olarak kullanılabilecek alıntılardan 800 tanesinin alt alta dizilmesine oluşan bir kitap düşünüyorum. Yani şeye de girecek de ne kadar baktığımızı kaldırmıyor. 45 dakikamız var. 45 dakikamız var. Öyle <değil> mi? Tamam. Tamam <gülüyor> bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bu şey, e, Reality Hunger diye bir tane kitap çıktı. Haberi olanlar vardı ben Türkçe eserimi David Shields diye bir adam, bir manifesto diye yazdı bunu ve Amerika'da özellikle çok tartışmaya ulaştı. Söylediği şey şu, yani aslında çok yeni bir şey söylemiyor ama karşılığında önerdiği şey çok soft, e, fazla örneklendirerek ikna edici hale getirdiği bir argümanı var. O da, yani işte mesela Jonathan Franzen, bugün Amerika'nın Tolstoy'u dediğimiz adam. Onun yazdığı tarzda 600 sayfalık, 8 tane karakterin uzun, iki sene süren hikayelerini anlatan, bunu da güzel bir şekilde anlatan ve günümüz Amerikası'nın bütün sorunlarına e, romanesk bir şekilde cevabını veren kitaplar. E, çok güzel olabilir falan anlatıyorum ama artık ben böyle bir kitabı okuyamam diyor David Shields ve ardından diyor ki artık bunlar bitti. Böyle hikayelerle hiçbirimiz ilgilenmiyoruz sadece hiçbirimizin ilgilenmediğinin henüz, farkın, ilgilenmediğinin henüz farkında değiliz. Uyanın diyor ve diyor ki aslında daha sonra orta onların da bu kültürel mülkiyetle konuşacağı şeyin şeyle çok akraba bir şey söylüyor bence. O da yani aslında bütün mesele siz tek bir yazarın hayal gücünden çıkmış bir kitap yazdığınızı da düşünseniz her şey bir kolajdır, her şey alıntıdır. Böyle bir saflık diye bir şey yoktur. Bırakın e, kolajın ve bu kolajın arkasındaki yazarın kim olup olmadığını umursamamanın dünyasına geçelim hep beraber. Artık edebiyat böyle bir şey. E, Başkalarını etkileniyoruz ve başkalarının yaptıkları şeylere birazcık Sakis'in yaptığı ondur bilmiyorum. Çok zor hakim bağlamı çalışıyorum oluyor yani şey, Sakis'in yaptığı gibi bir başkasının yaptığı bir şeyi birazcık bozmak, eskiden bunlar çok büyük tartışmalardı ya, yani senin yaptığın şey ne? Yani senin kişisel olarak yaratıcılığını hiç kimseye benzemeyen tarafını ortaya koyman lazım. Bir şeyi üretmek budur, orijinalliktir. Orijinallik diye bir şey artık okuyucunun da yazarın, yazarın inanamayacağı, okuyucunun zaten artık inanmadığı, diyor <gülüyor> bir şey. Dolayısıyla kolaj denen şeyi keşfetmeliyiz artık. Yani müzikte DJ'lerin yaptığı şey aslında her tarafta yapılması gereken ve yapıldığı zaman bizim oh be diyeceğimiz şey, diyor. <gülüyor> yani çok radikal bir şey, ben katılmıyorum buna. Çünkü hikaye anlatmak denen şey, bir insanın kafasından çıkan elbette onun yani azıcık antropoloji, ucundan sosyoloji falan yalamış biriyseniz, bilirsiniz ki, evet orijinal değilim. Bir kültürün içine doğdum, bir sürü şeyden etkilendim kendimi orijinal zannediyorum. Kimseye benzemediğimi zannediyorum ama bir şeyi aslında yeniden üretip duruyorum. Oraya küçük bir izim oluyor, benim bıraktığım iz oluyor. Ve herkes de ona işte, büyük yazar, harika bir kitap dönem Boşhane hane orası zaten benim bıraktığım küçük bir iz. Böyle bakabilirsiniz, en orijinal sanat eserlerine bile. Ee, ama sonuçta Hikaye, bir hikayeyi hayal edip sıfırdan kurmanın, bu çabanın ondan sonra bununla karşılaşıp kendini bunun içine yerleştirmenin, orada kendini aramanın falan. bu karşılıklı deneyimin yazar okuyucu deneyimi ben hala anlam taşıdığını düşünüyorum. Kolej'in vaat ettiği yaratıcılık, zenginleştiği falan kesinlikle ben de hissediyorum. Bunun yollarını aramak lazım. Her alanda aramak lazım. O e, Ama yani kolaja dayanmayan, başkalarıyla bu kadar doğrudan ilişkiler kurmaya dayanmayan şeylerin de hala yapılabildiğini gördüğüm zamanım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Yani çok güzel. Yani o bütün bu tür tartışmalar, bir tekniğe yönelik çalışan tartışmaların hızlıcudur. Bir teknik tek başına hiçbir şey değildir. Teknik olarak kolaj değil, daha böyle bir ontolojik mi desem? Evet. Yani, bütün, bütün ilgilenmemek, parçalık, senin önünde bulduğun, hayatında bulduğun, okuduğun, duyduğun, kulağına çalınan bir sürü parçalar var hayatında. Mutlaka yani. ama yani zaten o parçalarla bir şey yapmak. Yani kolaj üzerine bir saat ders yapmış herkes şunu bilir ki bir yandan sonra herkes her şeyi kolaj gibi görmeye başlar. Bunun da bir, e, bunun da bir tarihsel şeyi yoktur. Yani bu. Ne bileyim, boşa da baksak, böyle yeni bir şeydir. Ama, Ama kolaj de... olduğunu kabullenmezsin. Efendim? Kolaj demek meşhur Yo, gelmezsiniz. Bir kolaj olalım. çünkü zayıflatan, düşüren bir şeydir ya. Orijinallik yoktur orada. Başka şeyleri sadece birleştiren Ama bu deseyim. bir orijinallik, obsesyonu başlıyor. Öyle bir şey, bir şey olmaz. Obsesyon denemeyecek kadar yaygın <gülüyor> ve normallaşmış bir şey Niye benim hayatımda değil Hı? <Gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> <Ha? gülüyor> kolaj, kolajı çok fazla ciddi sanat anlamda kullanıyorsun benim. DJ örneği de verdiler çünkü bazen iki gerçekten üst üste getirip kenarından taşanları resmetmek gibi bir şey vardır. Alfabili örneği çok doğru. Alvary 1960'larda çekilmesi tamamen hala fütüristik bir film. Çünkü 1960'larda modernizm adı altında adı kovmuş bir takım şeyleri alıp başka bir bağlamda tekrar onları bir araya getiriyor. Aralarda çok saçma bir infaz töreni var, mesela havuz altıda yıkanırmak beydikleri falan. Hı hı. Öyle şeyler de var ama ana Air France'ın binasının bilmem bir, bir şeyde olması var. Bu parçalık Metikolar'dan geliyor. 1920'lerin sinemasından gelme bir ses, uh, hı hı. Bir hı hı. var. Fritz Lampari, doktor Mokuz'a vari bir ses de var. Bu tam öyle bir kolaj değil. Hı hı. Bu böyle bazı şeyleri kenarından taşanları ödüklerle birleştirme evet. alfabet konusunda tam ne düşündüğünü bilmiyorum ama. Ya yani bilgiyle ilgili, sana bu da bilgiyle ilgili bir bilgi olarak düşünürsek şimdi yani kolaj ilgili çok düşünüp konuşmuş olduğum için bir sürü de varyasyonu var. Mark, kolaj, şimdi biraz daha bahsettiğim denen şey bu nedir özünde şudur. Birincisi kadın bahsetti, bir kolaj yapıyor, bir kolaj diyor. Kesip diğerine parçaların içeriği niteliği. İkincisi de o birleşme yerlerinin niteliği. Kolej'in iki yeresi budur. Dolayısıyla bunu tabii ki berbat yapmanın yolları var. Ama e, işte yani İC'si işte, de geçerdi, Ötekim'de de geçerdi, kötüsü çok kötüdür. Ama bu o kadar yaygın bir yöntemdir ki aslında görülmez hale gelir senin dediğin gibi. Ve o kadar yaygın bir yöntemdir ki bir yerden sonra ayrıca bir yöntem olarak hakkında konuşulmamaya başlar. Bu, bu, bu, bu, bu yüzden zaten de iyi düşünmeye değer. Böyle bir böyle bir tarafı var. Yani bunun çıkıp da bundan sonra böyle olmaz demek yanlış. Yani baştan beri belki sen de dikkat ediyorsun. Hiç para konuşmuyoruz. Bunların içerisinde bu çok büyük bir fark var ama bir girdik mi? Çok konu çok şey yapar. WhatsApp ee, yerine gelir ama e, biraz en azından ya konuşalım aslını. De... vasat yerine gelmez. Yani Sadece ben... hikaye anlatmaktan <gülüyor> falan fazla uzaklaşırız. Şey... Yani bizde, Orada kalın bir şey Bizde de dışarıda pazarı da yaptığı böyle bir şey var. Bir de hani bütün o ayrı ayrı küçük, küçük canlıları bildiğiniz üzere bazıları rektörü okulü kitlesine rektörü de üretilmiş şeyler. Ama bu bile e, tekniğin kendi başına bir şey olduğu anlamına gelmez. Yani yine bir, yani bir şeye yakın biraz kullanalım. E, bir hikaye sadece Hiçbir zaman sadece tek bir şey anlatmaz? Bunu da iyi jean romanlarında görürsün. Yani Raymond Chandler, Katya sadece polisiye bir şey yazmaz. İşte Frederick Katya sadece ileride dünyana sorulacak ölü bir şey yazmaz. Ee, bu en kötü işte Ne diyeyim? E, Popüler romanda bile mümkün bir potansiyeldir. Burada evet. araya girebilir miyim? Söyleyeceğim, unutmayacaksınız. Sadece bir şeyi anlatmamanın sanat devletlerine değer kazandıran bir şey olması meselesi. Hı hı. Benim kafamı kucaklayan şeylerden bir tanesidir. Yani ben bir hikaye anlatıyorum ve o bir hikaye Ahmet gitti bilmem ne oldu, geldi hikayesi. Ama sanki, şöyle bir şey, burada literel olması bunun. Ah, gerçekten sadece Ahmet'in bir yere gidip gelmesinden ibaret olması e, yanlış, kötü hikayedir bir şey var, ondan bahsediyorsun bilmiyorum. Her, evet, zam her zaman anlattığımız şey daha her geniş, daha yüce, başka bir anlama gelmeli. <gülüyor> Benim edebiyatı canlandıracak bir önerimdir. Tabii, kolej, kolejdan ilişki kurduk böyle şey. Şimdi günde beş defa ezel okunuyor ya, aynı tekst okunuyor. Aynı tekst okunacağına kolaj mantığı yüksecek mesela. En iyi yazarlar ve en güzel paragraflarını yolda sanar şimdi herkesin? Oradan da günde beş defa, mesela 20 yıl boyunca en iyi bölümlerini dinlesek yani her yerden, her şiirden. Çok tuhaf bir çıkabilir yani. o. Var bir, bir, bir, bir, bir mı bu o yarım yapan kişi 40 yaşlarında mı? Koşuyor mu? Daha sepetli bir karış mı? Bilgilerinin başka olmasın. Ben içinde anlamam Yani bir kere şey var seviyor. Yani hani olan bir şeyi farklı kadar geç. Ona yapayım, bir şekilde daha genç. Ola yarın bilgisinin tamam ve bir formu ilgiyat ediyor inanmayacak kadar da yaşlı ya sanki evet. sanki işte 45'li evet, şey. <gülüyor> yaşlı <gülüyor> bu da soru var duymamak lazım evet, e, şunu söyleyecektim demin e, tam işte kendini bir hikaye yaratıp onun içinde kendini aramak e, böyle kolajla karşılaştırıyordum e, yani biri kolaj mantığına e, kullanmak üzere Kendini aramaya e, ters bir şey değil, sadece kendini bulmaya ters bir geliyorum. Yani Kendimizi her an başka başka noktalarda, başka başka yerlerde, başka başka zamanlarda bulabileceğimizi ve bunu bir ihtiyaç olarak kabul etmek çok keyifli geliyor şu anda. E, ve e, kolajda yani böyle her şeyde benim dışında gibi bir şey de yani. Ama <gülüyor> işte seçiyor olmanı, o an buraya koymuş olmanı falan kendin içinde çok... E, işler işlersel yeri, yani makine işlemcilerinden, e, e, yani o bir şey e, ihtiyaç gibi ve e, o an için işlersel bir şey olarak da tercih edilip çıkarılıyor. Evet, yani bir de ihtiyaç meselesi de var tabii, yani o konuya nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Yani edebiyat ister istemez, önce yazan kişi de. Okuyan kişilere çoğu zaman oluyordur. Bir hayatının bir üç gününü mesela uzun bir kitap okuyacağınız zaman üç gününü veriyorsunuz bir şey ve karşılığını almak istiyorsunuz gibi. Ee, yazan kişide de çoğu insanda olmuyordur filan ama bende dönem dönem fazlasıyla oluyor yani saçma sapan hiçbir anlamı olmayan bir şey. Yani şey uyduruyorum. Bu kadar vakit veriyorum, bu kadar emek veriyorum filan. Niye yapıyorum? Yani gerekçesi pratik. Pratik karşılığı çok daha net e, görülebilen şeyler varken. Bununla uğraşmak anlamsız geliyor mesela. Ve orada da şeye kafam açıklama ararken hiçbir zaman tam ikna almadığım şeye geliyorum ya yani neredeyse antropolojik olarak insanlık olarak bizim hikaye dinlemeye, anlatmaya ihtiyacımız var. Yani çok yani bu hikaye kelimesinin de çok böyle kalın <gülüyor> bir geyik halkasıyla halkası çevrili olduğu için yani e, hikaye anlatarken bir ihtiyaç insanlık hikaye anlatarak başladı bu dünya gelir gelmesi hikaye anlattık işte ilk. Mağaralarındaki adam işte Aslan'ı görünce ilk hikaye anlattı falan. doğru Doğruluk payı var bunlarda elbette. Yani işte antropoloji filan da gösteriyor, varmış insan hikayeyi hikaye anlatmış filan da. Yani hikaye anlatmayı birinin bir olay anlatması olarak anlarsanız elbette öyle. Ama bugün pratik olarak edebiyat anlamında hikaye anlatma, pratiği, okuma kratiğine baktığınız zaman çoğunlukla aslında niye yani? Gerçekten o yazarın güdüsünü çoğunluk anlamak zorlaşıyor yazarların kendisinin de anladığını çok düşünmüyorum. Ee, dolayısıyla sürekli bir e, yaptığın şeyin anlamından emin olamama, şüphelenme, hikaye anlatma ve okuma şeyini de, o metininde de öyle bir şey yazdım. Ee, bir tür enayilik, bir tür vakit öldürme gibi görme şeyi bana çok basıyordu. Öncesi. Okuyuculara da basıyordur bence. Bana okuyucu olarak basıyor. <gülüyor> Yanlış kitap okumaya başladığını hissettiğin zaman öncelikle basan duygu bu bende. Yani, hiç lüzum olmayan, lüzum, gereklilik o da ayrıca bir tartışılıyor. Bir şey gerekli olması gerekmiyor dünyadan bir şey ama yani ne olacak ki? Ben bunu okusam da olurum vatandağım olurum. Ama o zaman başka bir aciliyet hissi mi var ki? Bir aciliyet hissi var evet. Hikay yani hikayenin yapması gereken şey daha acil, insani bir şey gibi geliyor. Hayır, hayır. Yani senin hayatında daha acil olmasını beklediğin bir şey var. Benim bu daha kişisel sorunlar. var. 10 yok. senedir yazıyorum, bitmemiş, ne yok, olacak, o hayatın kararı ben, filan. Onlar bende ben, de... Benim düşünce böyle değişti. Birincisi, bence yazarların tek tek sıkıntı çekeceği bir şey olamaz. Şu ikisi arasında büyük bir fark var. İngiltere'de bir yazarın, plan, biz bunları niye yazıyoruz?'' demesiyle Mesela Türkiye'de bir yazarın evet yazar arasında bir farkı olsaydı. Kitap okumayan bir ülkede, kitap yani, bir okumayan, okumayan, okumayan. bir sorunların aciliyetiyle ilgili bir şey. Yani İngiltere'deki bir yazar şunu düşünebilir. Benim gibi böyle işte popüler, baskımı yüz gün satan, romanlar yazan bir sürü insan var. Benim de yine hep hiçbir kadar bir usta değil, ama hep Türklerinden de kötü değil. Trenci bir sıkıntılar hissedebilir. Bir aciliyeticisi Acil, acili. olsaydı... Aciliyeti fark kalmıyor. Yani aciliyeti bir evet. toplumsal aciliyet olabilir. Yani ben bir Kürt olabilirim. Ve şu anda bütün bir Kürt sorununu özgürce, bunun hakkında bir, bunu temsil eden, bir roman yazmak benim için toplumsal, temsil edici bir aciliyet aynı zamanda. Bu dile gelmedi. Bunun hikayesi anlatmak gibi <gülüyor> bir aciliyet. Bir bu var. Bir de daha kişisel bir aciliyet var. Yani okuduğu... Bence edebiyatın bir hayatın eninde sonunda yani böyle büyük bir laf olun da zannetmiyorum. Ya, i̇nsanlara yardım etmek için. Ama bu ama. aynı şeye hayat için de söyleniyor. Nasıl? Hayat için de söyleniyor. Hangisi? Önemli yok yani. Tabi ki tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Dolayısıyla yani. Demeş, şey. ama bu insanlara yardım etmek dediğim yer hikaye anlatma şeyi. Bu nasıl bir ek olur yani? Şuradan gireceğim. Hikaye anlatmakla hikaye yazmanın farklı şeyler olduğunu düşünerek söylüyorum. Hı bir hikayeyi anlatırken birisini anlatmak zorunda. Hepsi hikayeyi anlatmıyoruz. Ama bir hikayeyi yazarken, kimse bunu okumasın, okusun diye yazmıyor da olabilirsin. Yani kendin en sonunda, şunu ben ben, tamam. o bana bir 10 senedir hikayeyi yazıyor olma deneyimin var ya, bu deneyimin, 10 senedir o hikayeyle cebelleşiyor olma deneyimin, 10 senedir sana ne katıyor ne katmıyor, bu bittiğinde, bir eksiklik, Olacak mı bunun biteceği bir yer var mı veya bittiğinde ne için bitmiş olur? 10 senede bitmesi lazım mı? Ne bitecek mi diye soruyorsun. Yani anlatmak istediğin şey, yani sen Hı. bir şeyle uğraşıyorsun ya böyle bir form olarak düşündüğümüzde hikaye anlatmanızda da hikaye yazmak, ben yazacağım, bitecek, bu sabitlenecek ve edición olarak dağıtılacak, belirli süsgeçlerden geçecek ve o süreçlerden sonra insanlara ulaşacak falan gibi bir şey var ya. Hani insanlar için bir şey diyorsun. Yazdıktan sonra da yazma süreci arasındaki farkı... Çünkü şöyle bir şey gelmek istiyorum o. Oyanıcıdan bahsettiğim işte kolaj mı bilmem ne şu anki durumda. Yani ben bir kere şey düşünüyorum. Ee, dinleyici olmaktansa insanlar söyleyici olmak istiyorlar ve bunun hakları var ve bu zamana kadar yani düzenin kuruluş biçimde birileri devamlı dinleyici olarak Bakın onun Yani söyleyici değil. Ama ben mesela birçok şeye gittiğim zaman, konuşmaya gittiğim zaman veya bir yere gittiğim zaman böyle bir konuşma tartışma yapılacaksa birkaç tık insan oluyor bu. Bir tanesi hani böyle öğrenmek isteyen, neymiş bu vesaire diye meraklı olan. Şimdi bir tanesi çeşitli sebeplerden dolayı orada bulunması gereken, işte bilmem ne, ayıp olmasın diye gelen bir kısımda o meseleyi çok iyi bildiğini bakayım bu ne diyecek diye Hı -hı. gitmiş ama onun dinlemesinde sabrı olmuyor çünkü bir şeyler söylemeye Hı -hı. aç. Hani ben konuşayım demek isteyen yani söylediğim, ben birisinin bana anlatıcı bilinen bir hikayesini, 600 sayfa ne okuyayım yerine, e ben bir 600 sayfa bir hikaye yazayım da kimse bunu okumakta zorunda değil. Yani asıl oradaki o değerli olan, yani genel olarak sanat yapmayım düşündüğümde, Birisi okusun bilmem ne değil de, bütün onu yaparken senin yaşadığın şeyler, başkasına yaptığı şeyler değil de kendine yaptığı şeylerin belki önünde olacağını düşünüyorum, onun için şeyi söylüyorum? Yani çok büyük bu, bu kitabı yazdığında, 10 sene senede, şu anda bitirdim. gibi bir kitap bittiğinde, hop be iyi ki bitti, kurtuldum diye düşünüyorum. Şimdi bir şey olsun diye diyeceksiniz, yoksa bu 10 sene, senin hayatında bunu yazıyor olmak, hayatında bir roman yazıyor olmak, bir şeyler mi bundan sonra Değiştirme zoru, değiştirmek değil, yani işte o zaten hayatın neredeyse. Yani. Ve, e, ama bir taraftan da hayatın diye başka bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bir hayat yaşıyorum, bir de onun içinde kitap yazmak gibi bir şey var. Ama aslında fiiliyatta işte hayatın kitap yazmak üzere. Her şey onun etrafında gelişiyor. Yani. Elbette, dolayısıyla yani, o, yani kurtulacağım tabii ki. o oh, Allah belasını versin gibi olacak. Böyle evet, bir sırada kitabı yazmaya başlayacağım. orada. Onun bu kavuzun sürmemesini umarak. Ama muhtemelen o da öyle olacak. <gülüyor> Onu da bir taraftan biliyorum ya. İşte orada, Allah'ın hayatım böyle gidecek, niye başka bir şeye... Tes tes çünkü tesadüfen geliyorsun kitap. Yani ben, içimde anlatmak istediğim bir hikaye var. Onu kağıda dökmeliyim. Gibi bir şeyle başladığına inanmıyorum ben. Yani çok daha basit bir açıklaması var. İşte özeniyorsun. Yazar olmak istiyorum ben, yani. ne Öyle öyle başlıyor. Ondan sonra iş ciddiye ve Kendini bunun içinde buluyorsun. Dolayısıyla aslında gündelik bir dert. Yani... Yaratım yani yazar, yüce yazar, büyük yazar, bunlar zaten tamamen saçmalıklar. Şeyi anlıyorum, yazarların bir noktadan sonra böyle pozlar yapmaları, bir yazar personasına girmeleri falan. gayet meşru bir şey var. Olabilir. Ama yazarken hiç öyle olmadığını, kendi yazarlık hayatı hiç öyle olmadığını, sefil bir yaratık olduğum çoğunlukla. Öyle olmayanlar da vardır. Ee, bildiğim için şeyi de biliyorum. Ben böyle bir şey yaptığım zaman, kendi hayatımın önemli bir kısmını sonunda kamuya açılacak insanların az ya da çok kişinin eline geçecek bir şey yaptığını bildiğim zaman onun bir işe yamasını istiyorum. Bu işe yaramak şey, pragmatik şey anlamında değil. Didaktik anlamda değil. İnsanları doğru yola soksun değil. Benim iyi hikayeler okurken yaşadığımı hissettiğim şey yani başta bu, bu değildir herhalde daha estetik ve daha karmaşık bir şey yapıyor olmalı hikayeler diye diye vardığım sonuç aslında çok düz anlamıyla yardım etmesi kitaplar. Yani kitabın içinde kendini bulman, estetik deneyim, çok beğenmek bir şeyi yani, ve böyle bir, bir tazelendiğini hissetmek. Dünyayı başka bir herhangi bir nesnenin hiç aklımın ucundan bir şekilde adlandırıldığını görmek, onu yaşamak. Yani bu tip en küçük, anlık hazlılardan çok daha büyük bir, bana bir şey oldu, bir acayip bir kitap okuduğun zaman, bir acayip bir oldu. Yani o tarif edemediğin duygu, estetik deneyin. Mi sınıfın ne dersin falan bunların hepsi bir tür yardım kategorisine değerlendirirsek bence insanlara yardım eden, iyi gelen buna benzer çok alan bir küçük küçük küçük bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Kabataş, gece kış trafik var saat 9 iğrenç bir atmosfer. Bir şekilde taksi buldum. Taksiye bindim. Bu kar yağıyor. Taksinin içinde camlar kapalı. Bir böyle bunların tuhaf ışıkları var. O ışıklardan yanıyordur. Ve radyodan galiba TGRT bir şey radyosuydu. Radyodaki ses şöyle diyordu. Ve Raskolnikov büyük açılarla odasıda çekildi. <gülüyor> i̇şte ne yapacağımı bilemiyorum. Usu, Şutu, Usu, Şoför'ü gördüm. Şoför gerçekten hani şöyle ben de iki dakikada böyle oldum. Biz ikimiz zaman kapsülünde o anlattığın şeye çok güzel örnek yani o dışarısının iğrenç halinden biz ikimiz girdik ve orası başka bir yerdi. Öyle bir süre gittik. Süper. Evet. Süper. <gülüyor> yani işte sosyalist gerçekçilik döneminde tam da bu yüzden Tezirafzadan yani ilham edilmişti. Yani orada işte onun o seni bir tür büyülü atmosfere sokması, her şeyden koparıp bir yumuşak bir bulutlar arasında anlatılan şey şiddetli ya da sert bir şey bile olsa bir kaptırma hali yaşatması ve daha önemli, somut hayati şeyleri unutturması. Bu da bence unutturmak ve bu yarattığı yanılsama yanılgı da faydalı bir yöntem. Ben şunu saattım. tabii ki biliyorum. Aleyk Tuvaliye'de. Tabii tabii. Şey, Biktir, Biktir, Biktir, Biktir meselesi var, mesela bir <gülüyor> Bu yani bir kişisel kıstas bayar yani bitmesi için yoksa tamamen e, yazdın, yazmadın mı? Tamamını yazmayı bitirmedin mi? Yoksa tekrar tekrar yazar aslında Yok ya ben son, sonunu biliyorum. <gülüyor> kitabında bilmediğim bazı şeyler olduğu için yazamıyor değilim. Yani bir yerde takılıp bundan sonra ne olacak demiyorum. <gülüyor> kitabımı biliyorum ki zaten kitabımı bu kadar şu anda biliyor olmam da zaten kitabın problemlerinden bir tanesi. Bu kadar bilemiyor olmam daha doğru gibi sanki hissediyorum ama yapacak bir şeyim yok. Benim problemim bahsettiğim düzeyler vardı ya yani e, kitabın aynı anda bir sürü farklı düzlemde final gösteriyor olması. Kitabın bütünlüğün bir anlamda bir bütün olması. Tek tek bölümlerin kendi içlerinde bir bütünlükler olması. Bütünlük denen sorsanız hiç inanmayacağım şeye kitabı yazarken inanmadan edemiyorum. Ve, yani bu, ve tek tek cümlelerin kendince güzel olmasın. Ama bunun hepsinin çok yeni ve ilginç olması, acayip olması. Falan gibi. Çok çocuksu, süper olsun. Bunun açılımı yani. Bayağı süper olsun diye, doğru oldu. Bayağı bir karmak burcu noktada şey. Yani, çok belli bir noktalarda iyi bir okuyucu, yani iyi örtüsü bir, bir okuyucu yani yaşam bilse olmanı eli bağlayan bir tarafı var. Bu kadar az var mı? Yani şu. yani şu, kişisel olarak şu var. Bir süre sonra, bu da sizin... Ne yapacağınızı bilemediğiniz sizle ilgili bir tür söylenti anlamında hikayeye dönüşüyor. Yani bir beklenti artıyor tarafınızda. İkiniz bir tane arkadaşım öyle bir şey demişti. Abi ne zaman çıkıyor roman? falan, çıkacak. Plan yani dedikten sonra 200 sayfa olmaz herhalde artık öncesinden sonra. Yani yıl <gülüyor> sayfa say, yıl da say, da sayısı da orantılı olur ki. Yani. İkimiz <gülüyor> <bu, gülüyor> birazcık şey. ne için yapıyoruz bu oyunu? İkimiz bir sürü serdi yaşıyoruz kitapla ilgili fikrim değişiyor. Yani zaten bu süper. Süper. Yani değişiyor. Halbuki süreç gayet farkındasın ama süper süperden kurtulamıyorsun. Kral. Yani. Süper nedir? Efendim? Dakika, çok <gülüyor> <farklıdır>. <gülüyor> çok <gülüyor> Hayır. Çok fazla olmam yani. O kitabı basıyorsun ve bitiyor yani. Bir daha değiştiremezsin. Varyasyonları yapabilirsin <gülüyor> o kadar. <gülüyor> kadar. Ya, yok, <gülüyor> olsun sonra değiştirirsin de. Yani iyi Neyse şey gibi olur, terapiyi şeyle yöndürmek isterim. Kine klinik yapımı alsın sivil bir değiştirim. Kira görmekler Çok ölü örnekler Çok, Yani ikinci, üçüncü, üç, beşinci baskı. Yani oraya getirecek bir yurt ayrı, ayrı, ama şiirde çok daha yardımcı meseleler vardır. Yani şiirinin bir dahaki baskısında başka baskı var. İşte, aşağı yukarı her baskı şiirlerini değiştirdiği için 4. gün bir endoktorisini yeniden çok zor. Her 5-6 gün diyorsunuz. Zor bir şey yani. Yapılabilir. Ya ben büyük şeyi ama, yaşamak ama, istiyorum. Amınıza sonuçta kitabı değiştirdiği zaman senin algoritmin gitmiyor, değiştiriyor. Bir önceki kopya kalmıyor. Tabii tabii yani bir şey var, bir var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hala evet. olarak bu da aslında böyle bir potansiyel yani Bu özellikle otur Bir kolaylık sağlar mesela. İşte Edip İndirirsen kitap olarak, interaktif olarak o zaman içerisinde <gülüyor> içerisinde girersin ama bu aynı küresi bir de yani. Görmüyor musunuz? Görmüyor hani, musunuz? Peki. Ya, onu değiştirmekten <gülüyor> sadece şeydi anlamlı olur gibi geliyor. işte. Henry James Henry James yıllar sonra kitaplarının New York Edition diye bir toplu basıma yapılacağı zaman hem bütün kitaplarına bir ön söz yazmıştır. ki bahsettiğim gerçekçi romanın en ayrıntılı ve karmaşık teorisi, pratikten çıkarılmış teorisi oradadır, ön sözlerdedir. İşte orada bütün kitaplarını ağır bir şekilde elden geçirmiş çünkü birazcık şey var orada. Hepsinin bir, kimisinden 30 sene geçmiş, kimisinden 20 sene işte ölmeden önce son bir nihai haline kavuşturuyormuş kitapları da deyip beğenmediği yerlerini düzeltmiş falan. Ama yani kitap çıktı bir sene sonra düzelttim tam tersi ben o kitapla bir daha ilişkim olsun istemeyeceğim. Yani her, her gün <gülüyor> yani. Yaşlar değişiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şartlar değişiyor, değişiyor da olsun kitapsın otuz yıl sonra geri geldiğinde belki bambaşka bir şey isteyeceksin o kitabın bambaşka bir konfansiyelini göreceksin ve abi şurasını şöyle yaparsan diye deneyeceksin yani ister istemez ve bunu muhteşem bir şey var evet. Evet. ama yani bana kendi deneyimim. <gülüyor> kendi deneyimi bana şunu öğrettiği gibi hissediyorum yani bir çok planlı akıllı e, düzgün bir kitap yazmak ince ince uğraşmak gibi bir sanatsal çapa var bir taraftan da bir, bir kendiliğinden bırakmak Letting go dedikleri. Geçen gün Peter Antgen'in öyle bir söyleşisinin, şey, İngilizce çevirmiş kısmını okudum. Ee, şey demiş, bugünkü Amerikan romanı biran, burun kıvırıyor ve sevdiği bazı yazarları sayıyor. Onlarda basit Control, letting go diye bir şeyler bahsediyor. Bir taraftan kitap. Ne anlatmak istediğin? Kitapta ne olacağı? Kabaca kontrolün altında olacak. Öyle rastgele yazmayacaksın. Ama bir taraftan da onun içinde bırakacaksın kendini. Yani kendini bırakmak. Kalemin ucuna geldiği gibi yazmak denen şey önemli. Ama onu onun kıvamını ayarlamak, kendini bırakmayı nasıl yapacağını öğrenmek plan yaza yazı bulunacak bir şey. Ya da bazı insanlarda Allah belki soruyor bazı yer soruyor ben onu az yapabildim bu kitapta. Fazla denetim altındaydı. Fazla bu da kitabı, hele uzun bir kitapsa okuduğumuz hikayelerde bulunan kısım nefessiz kılan bir şey. yani çok dokulu çok fazla her ayrıntısı hesap edilmiş, sonuçları üzerine kafa yorulmuş kitaplar. İşte ya böyle bir güzel de çok uğraşmış ama ne bileyim filan. Bütün kitaplar biraz böyle kitaplar. Canım o bir şey soracağım. Yani bunlar şey yapar. E, Zor Türkçe sor da öğlen bir kaç akşam sorayım. Sorunun aslı şu. Eee edebiyat zevki, veya zevk edinisini sevmiyorsan, edebiyat algısı nasıl öğretilir? Bunu hiç düşünüyor musun? Yani sen e, bir lisede veya üniversitede ama hani amacımız e, işlevsel değil. Edebiyat için edebiyattan tad almak veya edebiyat konusunda eleştirel olmak, edebiyat algısı. Bu nasıl öğretilir? Bunu öğretmek için neler yapmak lazım? E, bunu soracak. Tabii aklıma sürekli herkes konuşurken Türkiye spesifik mi, Avrupa spesifik mi, Amerika spesifik mi sorusu geliyor ve bu çok kritik bir şey ama ayrı bir şey. Ben bunu da cevabını bilmiyorum ama sadece genel kişisel bir şey söyleyeyim. Ben böyle bir kitap okuyan muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ve şeyi biliyorum. Kitap okuyan bir muhafazakar ailenin evinde bazı kitaplar olur, bazı kitaplar olmaz. Kütüphanesi olan bir ev olduğu için de çocuk olarak siz orayı bizim evde kimsenin evinde olmadığı kadar fazla kitap var. Dolayısıyla kitapların çoğu var herhalde gibi. Ama bir süre bir süre sonra hiç muhafazakar olmayan daha cumhuriyetle barışık Sol bir zamanlar Solcu denildi hala deniyor belki, ya da Atatürkçü bir ailenin evinde. işte işte iyi Türkçe kitaplar bunlardır diye bulundurulan kitaplarla, bizimki gibi bir evde bulundurulan kitapların hiçbir alakası, hiçbir kesişim noktası olmadığını görüyorsunuz. Yani benim klasik diye okuduğum kitaplar işte Tarık Buğra, Peyami Safa, Necip Fazıl, Divan Şairleri, Bazı Osmanlı tarihleri falan da. Ama işte üniversiteye gittiğimde başka arkadaşların evinde işte Said Faik Fa bizlere vardı o nadir kesişim noktalarından bir tanesi. Ama ne bileyim, Yaşar Kemal, Leyla Erbil, Demir Özlü kitaplarının filan çocukluğunda Türk Elbiyatı'ya bunları okumak onları okumak çok alakasız iki şeyi Türk Elbiyatı'ya okumak demek. Yani, bilmiyorum bu farklar ne gösteriyor. Ama ben şeyi değil. Yani. Özellikle spesifiklikten evet. bahsettin ya, ya Türkiye spesifikliğinde biz çok farklı şeylerden beslenerek... Hı hı. Ben ortalama bir Elbiyat, Lise Elbiyat kitabı'nın sorumluluğu mi? Sen var. bir... En bir şey, bir şey şeklinde soruyorum, anlaşılsın diye kelimeler tartışılır ama e, ince zevk diyor ki veya eleştirel bakış diyelim daha sol öfeyle. Eleştirel bir edebiyat bakışını, eleştirel bir edebiyat gözünü nasıl öğretirsin? Onu, onu düşünüyor musun hiç? Yani şu soru aklında hiç geçiyor Ben bunları bunları böyle yapıyorum. Bir gün birisine bunları öğretmem gerekse ya, birilerine bunları öğretmem gerekse nasıl yapardım? Ben yapamazdım, bilmiyorum. Ben ama şeyin ne kadar etkili bir şey olduğunu biliyorum, iyi anlatan birinden dinlebilirim. Dinle. Ve orada da tek tek bazı metinler, tek tek çok kısa bazı metinlerin niye iyi olduğunu üzerine çok uzun süre konuşmak bana iyi gelirdi. Ya da yazılmış tek kısa bir metin üzerine çok fazla şey okumak. Yani incik çıncık etmek. Ama orada da o iyi metnin hangisi olduğunu ve niye iyi olduğunu sana kültür söylüyor, otorite söylüyor. zaten yani olarak Bence öyle yüksegilecek şeyler değildir insanın, yani zaten kendinde var olan, e, sahip olduğu kültür, altı, eğitim ya da kendi vizyonu e, sayesinde olabilen bir şey. Ama ne ben hiç, şey. de diyorum, biz girelim. Değil mi? Yani neticede herkes haydi hayatta. Biz de araya girelim ve biz de dilimizin gayetinde bulunalım. Biz dilimizin gayetinde bulunalım. Neden onlara mesela, Selim Burak'ın neden Türkçe'nin en iyi hikaye yazarı olduğunu Hayır yani, bu şekilde anlatıyor. Yani işte yapayım? o kendisi kendisi karşılaşmış, keşfetmiş olmayacak o. Yani Leyla evet, Ali çok, çok iyi yazarmış iyi. ve şu yüzden gibi bir aydınlanma yaşamayacak bir gün. Sen söylediğin için ve sana saygı duyduğu için öyle inanılacak. Yok öyle ama var. içten Aynen. kabul etmeyecek yani. onu belki. Abi şey senin burala seninle Galatasaray'ın da kardeşin olarak bahsediyor. O hayır. Eme'de dediği çok kıymatlı anlara etkilenmedi. O belki şöyle bura baktı bura. içinde söyleyecek ki ne bir senin burakları gelecek, seniz öyle değil ne de uyusuyorsun. Evet. İzim ay lazım, izin. Yok yok. Ben bunlara şaşırıyorum gerçekten. Ya bu eğitim <gülüyor> bu kadar önemli bir konu değil ya. Sen hocam, yani çok iyi anlatan birilerinizce izin oldu büyük bir, bir şey söylemiyor. Şey. Yani. Yani. Aslında birazcık sanki... Harmonlak her Yani hocanın karizmatik olması makbul bu mutlak. Çünkü makbulden fazladır. Işte, can Hayır, yani ben şık bir yanısa anlatırız demiyorum. Bunun, bunun bunun kriterleri nelerdir? Neleri anlatmaya çalışmak çalışmalıyız? Yani Sevim Burak, Beydikcan Sevim'i anlatalım gibi değil. Bir edebiyat yapıntının şusunu anlatalım ve şöyle anlatalım. Ama işte gibi. o benzer olamaz. O karşılaşmalar da olur. Çok bireysel tek tek karşılaşmalar, bir şey rezonans olacak, bir, sana çok dokunacak. Ve o etkiyi, etkiyi anlamaya çalışma çabası. Ya da etkileneceksin ama ilgilenmeyeceksin. Kişiler kişiye değişir. Aa, çok güzel geçebilir, kimisi niye güzeldi diye takabilir. Yani ince zevk, taste dediğimiz ya şey... Çok... Kolayda da olsun diye süt yapıza bir kat seyreti atılırım konuda da yani. Yani eleştiler batışması öğretilir de sanki eleştirmen yetiştiriyormuş yetiştiriyor gibi oluyor ama ben bayağı bir program soruyorum. Ya. Yani birisine, birisine tavsiye etmek gibi değil. Yani bayağı <gülüyor> militan değiştirmek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. Başka şeyler de öğretilebilir. Yani bence sadece Edebiyat Türkiye'nin insanlar Edebiyattan anlayamaz. Bu kadar rahat söyleyebilirim Yani, yani ben ince zevkim var falan, asla öyle bir şey demiyorum. Ama e, Edebiyatla, Edebiyat yapmaya kalktığınızda ilginçleşmek, anlamlı bir şey yapmak istiyorsanız sadece Edebiyat, edeb her ay Edebiyat tercih okumak filan hiçbir işe yaramaz, zaman kaybı. Yani başka şeylerle ilişki az roman olur. Çünkü yani roman okunma Roman yazma denen şey elbette roman okumaya bağlı. Yani hikaye yazmak denen şey elbette hikaye yazmaya bağlı. Biraz tarihten <gülüyor> haberdar olmak için en azından neler yapılmış, nasıl yapmışlar. Yani tarih öğrenmeliyim öyle. Ama bir şey denenebilir mi? Senin soruna bir böyle bir şey aklıma geldi yani. Ee, mesela ben o o o yazarı çok böyle etkilenerek ve kaybolakaybol okumuştum. Notre Dame'ın kitabını okuduğunda o işte tek kitabı var. Onu okuduğunda kendimde o kadar büyük bir roman bir şair ki, kendimi de gerçekten bir okyanuslardan çıkan dev bir ahtapot işte kötülerin üzerine böyle saldırıp falan böyle, inanılmaz bir duygular bin duyguyu aynı anda yaşayan, belki bunları görselleştirmeye denemek hani e, dünyada da olmayan, hayatta da olmayan, ormanda da olmayan bir, bir, bir görsellikle anlatmak, onu çabalamak, denemek orayı işte ondan sonra sevgi bırak acaba nasıl bir form, nasıl bir bir bin yüzlü bir şey acaba yani, hani işte Dostoyevski ve Vicdan nasıl bir şey acaba, yani hiç bilmeyen genç ya da çok az bilen biri için başka disiplinlerin e, dili vasıtasıyla da hani böyle bir şey yapılabilir ve bu çok heyecanlı da olabilir. Çünkü o vasıta dili kullanmayacağı için, görsel bir vasıta olacağı için zedelememiş de olur. Yani Dostoyevski ya da Lotremon'u hani şekil üzerinden anlatmak, vazo'yu kırmadan da bir şey yapmaya imkan tanıyabilir sanki. Yani benim aklıma gelen tek pedagojik bir şey şu olabilir o da yani her yazarla ilgili hele klasik dediğimiz yazarlarla ilgili böyle şeyler var işte ortalıkta havada uçuşan fikirler. Çoğu da doğru olan fikir. Dostoyevski vicdan mesela bir örmekte. Dostoyevski vicdan filan. Ama aslında bunlar aynı zamanda sıkıcı ve lüzumsuz yapan, zaten biliyorum duygusu veren şeyler. Klasikler o yüzden okulmaz tamam, ya. Kendimiz gibi şu olabilir yani Rus elebiyatında bir atımda bir yabancılaştırma diye bir şey vardır ya. Evet. Viktor Shklovsky'nin Garip konusunda bir kitabı var. Yani çok bildiğim bir şeyi öyle bir ters köşeden acayip bir sıfatla başka bir şeymiş gibi anlatıyorsun ki o şey tazeleniyor senin için. Vay, masa hiç böyle bakmamıştık. Dolayısıyla yazarlara da haklarında oluşmuş bu onu iyi yapan şey, onun değeri ne hiç yüz vermeyip çok alakasız bir metninden, çok alakasız bir noktayla ilgilenerek tekrar karşısına çıkarmak insanlığı şey olur. ama görselleştirmek senin derin anlattığın olay sadece görsel bir suç ve ceza ee, özeti muhtemelen o olayı nasıl anlatsam ya da o olaydan olan bir, bir suç ve ceza merak eder tüm umutlarla sadece doğmuş. Yani animasyon falan kastetediğim zaman bu son derece Hayır, görsel... mesela sigara paketinin üzerinde iki eşler vardır, kalkan vardır gibi böyle yorgun böyle bir herkesin bakıp hikayelere dalabileceği, ama her ruh halinde başka hikaye dalabileceği bir şekilde o yazarın aslında özünü hissettirecek, bu yazarın özü neyse yani böyle bir şey denenebilir belki böyle. Ya benim bunu düşünmemin sebebi Emre'nin anlattıklarında daha dünya ile ilgili birini düşündüğünde en baştaki o sömürge olması ve ona daha iyice hikayelerin çıkması ile ilgili olarak burayla ilgili olarak yani en ticari New York piyasasında işte Roman, yılda bir tane çıtır seslediğimiz Türkiye ortamına kadar e, kurumsal olarak veya daha sivil alanda dikte edilen büyük eserli kâm, yani şeyi hem listesini hem de onun anlatılma biçimini, yani onun seçimi töterlerini, çok ciddi bir sarsılmaya ya e, tabi tutulması gerekiyor. Yani bu nasıl yapılacak? Aslında soru. O. Yani devrimci projesi. Tabi, bir şey yok. Ne yapacağız? Randevi. Kişisel bakış açısının değerli olduğuna onu inandırmak. <gülüyor> Öğretmenin nasıl işte. öğrenmesin, iyisi öğrenmesin ya. Yani işte bu zor, bu zor zor deyip kurdukları kitabı sen gayet iyi anlıyorsun işte o demek. Yani birazcık... Ama o işte sen koku değil, yaz da var mı mesela? Çünkü senin dediğinden o çıkar. Yani kişi kendine güvenme diyeceksek ona da yaz diyeceğiz. Yani... Şu, hayır şudur, öğretmen belki böyle bir sorumluluğu var şimdi çok kötü yere de gider ama yine de söyleyeyim. <gülüyor> Ben bunu seviyorum diyen öğretmene, öğrencine, peki niye seviyorsun anlat bakalım demiş hakkı vardır. Öğrenci bu sorunlar saati edilir gibi her şeyden serbest eğitim gezirdi, gezebilir, okur, falan. filan ee, O da çok büyük bir sorumluluktur. Çünkü ona bir cevap verdiğin zaman <gülüyor> hızlı o zaman gittersiniz. Ee, o yüzden zor. Ben Bilmiyorum, çok fikri yok. <gülüyor> Benim bir sorunlar var. Ee, bu kitap basılırsa ya da sevdiğin, okuduğun, sevdiğin kitapların e, şekli, boyutu, fontu, büyüklüğü ha nasıl, nasıl şeyler seviyorsun mesela? Hani küçük mü oldun, büyük mü oldun? Bir kere zaten ben bazı şeyleri seviyorum da çok yapamıyorsunuz yayın evlerinde. yani onu, onu yani yani sevdiğini ama yani şu kitapları ben şekil olarak sadece şu şekilde olanları seviyorum. Şöyle kitaplar şöyle... Yok hiç bir dalga yok. Feteşilme noktacının utandı. Şeye isterim. Yani şimdi gözü iyi görmeyen, belli bir yaşa açmış insanlar okurken zorlanmasın. Ne bileyim, Metis Metis'i yayınlayan minicik, 1000 kişiden duydum Metis yayınlayan fontu küçükmüş. Metis'ten çıkarsa ya font büyütsün diye ısrar ederim ya da Metis bu konuda çok muhafazakarsa Metis'i yayınlayan. O önemli mesela. Yani şey olsun. Net görür satırlar arasında böyle bir makul boşluklar olsun. Ee, Harunca dolarsı gibi olmuş. Hardcover anlamsız hardcover yapmak yani. Piyasa hardcover piyasası değil. 25 <gülüyor> de dolar maliyete <gülüyor> bu, <gibi yapalım. gülüyor> <gülüyor> bu şey 7000 bin bir kitaptan bahsediyoruz. Onun bir obje olduğunu <gülüyor> <gülüyor> o şey. benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ama elektronik de olacak mı? Onda da. Sağ iyi bir tremet farkı. Ya ne işi karış. Absolut var Hı? <gülüyor> <ben> <gülüyor> <gülüyor> <Pantarası var. gülüyor> <gülüyor> Font onu konudan daha iyi anlayan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İnsan bu konuda niye bu kadar önemli olmuş? Ben de bunu merak edebilirim. Yok ben önemli diye demedim. Sevdiğim. demedim. Romanlara yani. küçük simgeler, <gülüyor> romanları anlatacak küçük bir şeyler bulmaya ben. Nerede bahsetin beni? Onu yapalım demedim yani. Her romanın bir işareti işaretini. <gülüyor> <de> çocuk <gülüyor> çocuk yani genç. Hani i̇şi öğretmek konusunda soru vardı ya. Hı. Belki o konuda deli üzerinden, alfabe üzerinden değil de, şekiller dili üzerinden bir romanı, yazarı, bir hikayeyi, bir kavramı anlatmak hani çok da vazayı kırmadan yaklaşmak ve heyecan duyarmak için faydalı olabilir demek istiyorum. Peki Ki bir obje olarak ne yapar bunu merak ediyorum. Buna meraklı olan insanlarla açmaya doyum. Bir ee, daha sonra abi. Bu sana sorayım. Obje olarak bu kitap böyleyse, nedir bunun şey nedir? Şey nedir, ne nedir? Benim mesela sevdiğim, olarak, olarak, sevdiğim kitap yani ben konusu olmak istemişim yani ben ya şu kitapları seviyorum şekil olarak tabii ki ne bir şekil olarak kitapın e, e, significance olması, olması ne olması ne elektrik ve neye yarar? ben tamamen bu konuyla ilgisi yok kolay fotokopi çekildiğinde söylenir mesela kenarlarında boşluk kalan mesela satırları çok <gülüyor> çok çok az olan konusu küçük olan kitapları sevmiyorum. Çünkü yani 43 yaşında artık onların çok sayfalarla cebelleşiyor. Tamam, büyük notoları seviyorum. Ee, şey. Seriflileri sanki daha çok seviyorum gibi geliyor bana. Ne anlatılırsa anlatılır. Hani içinde <gülüyor> tırnakları olan yani tırnaklı yazıları, times gibileri hervetikalara göre galiba hani Jüpiter yolculukla yazsa galiba onu daha çok seviyorum. Eştiğin i̇şte sadece <gülüyor> öyle oldu. Sanki <gülüyor> Ya yani Benimkiler bunu bunu görüyor. Kağıtlar mesela e, bu eski 1950'lerde sanki sahaftan bir kitap almış eski böyle kağıt, tuşeresi böyle olan, hafif zımpara gibi kağıtlar hoşuma gidiyor. Mesela. Ama o, o, o zaman da oluyor. Bir Şimdi onun aynısını yapmak mantıklı bir şey mi şey, şey, şey. O zaman da olmuş bir şey. Yani o, o biraz yakını bulabilirsin kolayca. Gazete kağıdına yakın bir kağıt bulabilirsin yani. Olabilir. Ben Onsiyer'e alt olduğunu tavsiye ederim, tararken daha fazla ayakta. İlk onta eşimle Onsiyer'e daha rahat oluyorum. Yani eşi yapabiliyorum zaten. Veya Onospace'lerle daha iyi. Mesela sayfanın üzerinde boşluklar olması hoşuma gidiyor. Ben not alıyorum filan. kıvırıyorum rahat rahat. Hani burası bazıları buralara kadar geliyor falan ama hoşuma gitmiyor. Şu iç alana hemencik yapışıyorlar. Sizin, sizin de hoşunuza gitmiyordur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle olunca burada kalıyor bile. İle zırıltılar. Tamam, tamam. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Tabii ki, soru kapıcık düşünmüyorsanız, cep telefonu basar basarak oluyor.